Birazdan D&D oynayacağız. Buradaki yanımda olan dört arkadaşım birer karakterin rolüne bürünecekler. Ve ben de oyun yöneticisi olarak onların yaptıkları kararlara karşı bütün çevreyi tasvir edeceğim. Ve bu şekilde bir hikaye yaratacağız. Ve sonunda da güzel bir macera çıkacağını umuyorum. Bilen bilir zaten. Bilmeyen için de izledikçe görürsünüz ve öğrenirsiniz. Peki biz kimiz? Oraya da gireyim. Bendeniz Ege Kırlıoğlu. Dungeon Master, yani terim olarak söyleyebilirim. Ve oyuncular olarak da yanında Cener Ünsal var. Mehmet Çalışlar, Eda Naz Elçik ve Metin Ünüver var. Bugün ne oynuyoruz Ege? Bugün de oyun olarak Pathfinder'ın Dragon's Demand, yani ejderhanın talebi senaryosunu seçtim. Çok klasik bir senaryo. Bu arada tabii Senaryo yazan adam ona dikkat etmemiş, yani adına ejderha koymuş, kapağına ejderha koymuş, yani bu bir ne spoiler. Belli gibi. <gülüyor> yani spoiler gibi algılanmasın, aksine ne zaman çıkacağını bilmiyoruz, bunun da ayrı bir gelelimi, ayrı bir heyecanı olacak Ayrı zaman çıkacak. <gülüyor> yani bunu bir yani bir bomba gibi düşünün, bir bomba var patlayacak ama ne zaman patlayacağını adam bilmiyoruz, heyecanla bekliyoruz, tam Kitchcock tarzı yani. E zaten <gülüyor> sistemin adı zindan <gülüyor> ve ejderha açısında bekliyorum bunu. Ya, aynen. Ee... İlk oyunun 15 dakikası da direkt ejderha düşüyoruz valla. O da bomba olurdu hakikaten. Senaryo dediğim gibi çok klasik bir senaryo. Ee, çok sandbox. Beni tam sevdiğim tarzda. Yani nereye giderseniz e, Enteresatörlerle karşılaşacağınız. Sizin kurcalacağınız aslında bir dünya. O yüzden yine ufakta bir diskajörümü geçmek istiyorum. Yani Sizin alacağınız kararlarla rezil de olabilirsiniz, vezir Siz de olabilirsiniz. Senaryo uzun dışına çıkmaya hazır olun. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. Fark Farketmez. <gülüyor> çok okay. iddia alın. Okey. Ve e, hikayemiz de şöyle başlayacak. Caner'in karakteri, hatta adını söylüyorum galiba Hakan Korur değil mi? Aynen öyle. E, Korur hanesi yani. Bir soylu bu arada kendisi, onu da belirtelim. E, soylu bir ha, şah, ailenin küçük. üyesi. Küçük oğlu muydu neydi? En küçük. Tamam tamam. Küçük prens. E, küçük oğlu, <gülüyor> bunun e, Caner'in karakteri, yani Hakan'ın paşa dedesi vefat ediyor. Aslında dedesi diyorlar da, e, aslında dedenin kardeşi. De, ona da dede diyorsunuz. Vefat ediyor ve sizden ayrı yaşıyordu bu arada Çelikte yaşamıyor. E, vefat ediyor ve ailen de sana diyor ki oğlum git şu miras işlerini hallet. Peki babacığım diyorum <gülüyor> görevimi alıyorum pardosuyla giyip evden çıkıyorum. Pardosu var bile. Artık yani mirasını bilmiyoruz. Bir daha kasabasında bir miras bırakmış. Artık para mı mal mı neyse hani getirebiliyorsan getir e, ya da işte hesap kitap ne varsa kapat gel diyorlar sana. Ve e, senin yanına ilk maceranı, arkadaşlarını topluyorsun. İlk macera diyorum çünkü aslında yaşayacağımız bölge tehlikeli bir bölge, Yok. maceramızın geçeceği bölge. Burası Çelyaks ve ülkelerinin arasındaki bir e, sınır, e, Aspedal Sıra Dağları sınırı oluşturuyor tam hüküver arasında ama çetin bir arazi olduğu için e, şey, sınır tam çizilemiyor yüzyıllardır ve sürekli her sene sınır değişip duruyor. Bir Çelyaks hükümeti bastırıyor, bir Andoran hükümeti bastırıyor. Aslında biraz heyecanlı, hareketli bir yer. Hı. Ayrıca tam bu Asperdan Saradağları'nın üst tarafı çıtır ormanlar, yani azger sanırım, çıtır azger ormanlar. bölgesi. Ee, orası da yeşil delili halklarıyla, yani e, gobinoid ile tanınan. Hı. Bunların da genelde ise biliyorsunuz zaten, kafanızda canlanmıştır, ee, barbar yağmaca tiplerdir. Uygarlıktır şey artık Aynen. Bunların çıtır takıldığı bir bölge. Çıtır başka bir şey gelmiş değil mi? Goblinmiş. O, <gülüyor> Zamanında işte bundan yaklaşık 20 yıl önce zaten hikayede biraz buna değiniliyor. 20 yıl önce çıtır ormanlarında bir goblin, sana, goblin kanı savaşları yaşanıyor. Ve bayağı ormanın büyük bir kısmı aslında yanıyor. Baya aylarca orman yanıyor. Ve goblinlerden büyük bir oranda aslında temizleniyor ve goblinler aslında diyara dağılıyorlar. O yüzden çıtır çıtır. <gülüyor> çıtır, yani zaman, çıtır çıtır odun. <gülüyor> sevişte ormanı terk eden goblinoidler diyara dağılıyorlar ve sağdan sola artık her taşın altından bir goblin çıkmaya başlıyor. Yağlanlar yapıyorlar, şeyler yapıyorlar, takılıyorlar. Böyle bir e, temanın içerisinde oynayacağız. Ve sizde dediğim gibi Cener, ya Cener karakteri Hakan e, yanına arkadaşlarını ayarlıyor, kimleri ayarlıyor Sıra, sırayla söyleyelim isterseniz. Ee, ben Hakan'ın bardan, Hakan sürekli barlarda gezdiği için bardan yanında böyle üstüne başını Noble görüp hemen ''Aa bu arkadaşta para var'' deyip, hemen masasına oturup ''Bir bir adabın estağfurullah mısın arkadaşım?'' diye Hemen bir flashback ''Oo sen yakışıklı birini benziyorsun ya gel bak şurada bar takılamıştır ben sen'' da. ''Estağfurullah amcim sen benden daha yakışıklısın'' ''Sen bilirsin ne diyeceğinizi'' Aynen gibi e barda karşılaşmış ve Hakan'ın Noble'lığına kapılmış, yani, lide para olduğunu düşünen, e ondan bir taraftan da Carpa'yı elde edinmeye çalışan bir karakterim ben. Ee, yaşça biraz Hakan'dan büyüğüm ama sürekli Hakan'a da abi çekiyorum çünkü <gülüyor> bir fayda geleceğimi düşünüyorum. Dikno, fayda Böyle bir çok. durum. <gülüyor> Eda. Ben Elandra, Kör reylinin aynı ekimiyim. Hakan sürekli başını derde soktuğu için kendisiyle tanışıyoruz. Yakın tanışıklığımız var. Biraz seviyorum. çok şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Her gece. Her gece eve böyle erken geldiğim için sürekli bir iyileştirecek. Çok, çok hiç alt tonları oldu ama arkadaşız arkadaşlar. Evet. Sadece arkadaşız. Sadece, Sadece. Arkadaşız. Ben de işte o belaları büyük bir ihtimalle bazen eskiden beraber yaşadığı çocukluk arkadaşım. Bir gezgin olarak hayatım daha biz gençken kesişmiş. Hakan'la ve e, hatta belki de bana adım Eren Diyel olmasına rağmen söylemedik de zorlanıp Eren diyen ilk kişilerden biri Hakan olabilir. Kendi ismine benzetmek istemiş. Ee, Eren evet. Eren Diyan. Eren. Eren. Bayağı Türkçe Eren. Ee, Hakan kendi dilinden bana isim takmış. Şelyaks'ta ee, <gülüyor> e, Türkçe konuşuluyor bu arada. Evet. Zaten. Tüm olaylarında. Ee, ve bir Half Elf olarak hem Elf hem Türk isim olarak gayet mutlu mesut yaşıyorum. <gülüyor> Genelde bu civarlarda gezgin olarak takılırken e, arada sırada ne zaman e, Hakan'ın olduğu yerlere şey uğrasam bir beraber bira içeriz şarabımızı beraber. Hemen bir flashback daha. Aa Eren, o zaman mektupta bahsettiğin kız ne oldu yaptın mı? Ya, <gülüyor> ya flüt e, çalmamdan çok etkilenmişti ama sonra e, flütten başka e, ilgisini çeken bir şey olmayı uzaklaştı. Ben sana dedim ki kızların Aradığı filtri bulamadım. Aynen ne yazıklar. Sen birkaç ara bulandı Neyse. Ee, bu da çok güzel oldu. Gerçekten flashback'ımız. Ee... <gülüyor> ve e, işte yakın zamanda bir yola çıkacağını duyunca ben de yakınlardaydım ve beraber e, bu yola çocukluk arkadaşımla baş koymaya karar verdim. Hoş geldin, iyi ki geldin. Hoş. Hatta hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım umarım güzel maceralar yaşarız. Ve maceramızda direkt Aspoder Dağları'na başlatacağım. Uzatmayalım. Direkt ortama tasvir ederek başlayayım. Hani öncelikle şöyle bir kaya formasyonları narı gözünüzde canlandırın. Hani rüzgarın böyle aşınladığı ve dik açılar yarattığı dik kayalar olur ya böyle sarp kayalıklar. Ve üzerinde toprak tutunamaz kaya diplerinde birikir. Bu şekilde bir coğrafya. Tamamen arazi böyle. Ve toprak alabildiğini çam ormanları. Çok eski, yaşlı, büyük... Ağaçlardan oluşan, e, geniş ağaçlardan oluşan e, kadim bir bölge aslında burası. Aspo derler Ve e, dediğim gibi coğrafyanın da sertliğinden dolayı buraya çok fazla girip çıkmak zor. Çok dar, e, böyle kırılarak, s şeklinde kırılarak e, kayalıkların, ormanın içerisinden ilerleyen bir patikamsı bir yolda ilerliyorsun aslında. Bir Roma yolu gibi geniş, taştoşayla falan hiçbir şey hayal etmeyin. Çok zor şartta aslında şu anda yolculuk ediyorsunuz. Bir at arabasındasınız. Ee, en ucuzu kiralamışsınız. Adam size ben size e, götürürüm bu fiyata demiş. Diğerleri daha kazık geldiği için bu adamı tercih etmişsiniz. Ee, arabacımızın ismi Hilmi. Hilmi. <gülüyor> Arabacı Hilmi. Güzel. İki tane atı var. Biraz tıngır mıngr gidiyorsunuz. Güzel. <gülüyor> ya <Atın> ayran, <gülüyor> şu Füsun'u iki öktür bir şey yaptı. Sıkıldım ah. ben ya. Arabanın şu hıcısında bu rüzgarda ne? Benim çaldığım sesin ceyi mi duyulur? Benim nefesim yetmez bu rüzgarda. Şey müzik. Söyleyeceğim. Abi başka paramız yok muydu bunları aldın getirdin? Bir tane sütçü ilgili öte ölmek üzere. Ya ben parası neyse verecektim. ucuzundan bul dedi babam. Yani <gülüyor> Paşa babamın sözünden çıkabilir miyim? Sen beni bilmiyor musun? Ya Hilmi'nin şey Bir arkadaşı falan yanında böyle ekstradan en azından gönlümüzü eğleyebilecek Tek başına Hilmi'yi bulup getirmişsin yanında. Daha azıcık yerdeyiz zaten. Dört kişinin eğlemesi eylemesi ya. Bir beşinci kişiye geldim var. Evet bu arada hava durumunu söyleyeyim, şu anda çok ağır bir sandak altındasınız, <gülüyor> rüzgar, rüzgarlar o ağaçları eğercesine e, e e <gülüyor> e e sallıyorlar Sar你可以 ve yağmur 45 derecelik bir açıyla arabayı dövüyor, takırtıpır takırtıpır, sürekli bir makina mutfak ateşleniyormuş gibi ses altındasınız ve şu anda artık iyice karanlık çökmüş durumda, zaten kara bulutlar gökyüzünü kaplıyordu, bir de üzerine gece olunca artık zifiri karanlıktasınız menzile varamamışsınız yağmur uzanan yağmur şu anda yolu mahvetmiş araba sürekli sallanıyor çukurlara giriyor takılıyor ve siz sürekli arabanın içinde bir sağ bir sola çarpıyorsunuz Abi Allah razı olsun <gülüyor> getirdiğin yerden o zaman su bile damlaya damlaya şimşekler yıldırımlar yani. patlıyor ve bir yıldırım <gülüyor> sadece çarpıyor demek bir felucu merak kopan dal yolun ortasına düşüyor ve at arabası bir anda sağa doğru kırılıyor Siz de o yanında ooo o adamı yani. <gülüyor> ondan sonra bir daha arabayı toparlamak için adam zavallı Hilmi ve ya. bir anda sola doğru buluyorsunuz yani bu şekilde çok ağır şartlar altında bir yolculuk çekiyorsunuz yani konuştuğunuzu bile tam duymuyorsunuz aslında araba şeyi buluyorum Hilmi! Ne biçim olma kullanmak bu? Allah belanı versin. aslında bişim çeker çakıyor ve bütün ortamı aydınlatıyor çam ağaçlarını bembeyaz bir şekilde aa ah, Abi nereye vurdun da çamşek çaktırdın? Bana mı öyle geldi? Sekiz saattir <gülüyor> yoldaydınız artık arabanın ahşap bir araba, bütün o ağırlıklarından sular akmasına başlamış, evet, doğru, kapılar evet, doğru, altında evet, her şey şişmiş. Abi. Çatır çatır sesler çıkarıyor araba. Neyse artırıyor. hava güzel edin. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle diyorsan öyledir abi bir şey diyor. Ya. Ve yani biraz abi, sizi de koy... Şu durum geliyor, 8 saati geçtiğiniz gece bastırdı, menzile varamadık. Ve ıslandık ve Hakan artık biz buradan geri dönsek mi acaba oğlum? Boş ver. Yolun 4-3'üne geldik. Yani evet, ya yani. bir de 8 saat 20 dönelim, gel gel. Yüzdük yüzdük kuruluyla gittik, az kaldı değil, değil <gülüyor> sık, sık mi? Sık dişini. Yani birkaç gündür yol. Bu arada Kasım ayındayız, Kasım'ın ortalarındayız. Aslında kış parçalığı. Bir kere etmemişsin değil mi ya? <gülüyor> Partisi <gülüyor> doluya <çekiyordum>. girmişsin. <gülüyor> Partisi doluya girmişsin öyle. Hakan geldik mi? Evet. Geldik mi? Daha iyi geldik mi? Ben sana bir tane battaniye çıkarıyorum. Böyle... Zaten... Ay teşekkür ederim. Tavandan da şüp şüp şüp damlamaya başladı. Artık araba gidiyor. E, aynen Zaten ayrılacak belli. Ben şöyle bacaklarının üstüne bir el de. Zaten sırı sıklam oldu abi. <gülüyor> Tutmuyor yani. Bütün üstüde iyi seslerim üstüne geldi. Birazcık Ben de biraz var. Islandı <gülüyor> <gülüyor> bayağı. Yani bu şekilde yolda bata çıkan araba sağa sola vura vura sizi bir kapının bir tarafına öbür tarafına vura vura bir yolculuk yapmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde... Biraz zaman geçtikten sonra artık kâh bir daha gece oldu, kâh kah gözünüz aralıyor çünkü uyumak da çok zor bu şartlar altında. Bir anda at arabası yavaşlamaya başlıyor ve şimşek tekrar çaktığında bütün o atamı aydınlatıyor ya, bir tepenin üzerinde taş bir yapı görüyorsunuz. Oh sonunda kafamı sokabileceğimiz bir yer mi? geldik mi neresi burası hilmi seni hiç duymuyor çünkü dedim gibi makina tüfek gibi sağdan sıt pat pat pat pat arabadan bekledim arabadan bekledim diye açıyorum kapıyı kapıyı dediğim gibi şişmiş iyice. yani bir güç uygulayarak açıyorsun açıp kafanı doğrulttuğun zaman bir anda rüzgar seni bam diye geriye doğru ittiriyor arkaya fırlatıyorum bunu zaten <gülüyor> durmadı gidiyordu orada onu da ya, yani, söyleyeceğim bir tarafınız uçurmuş kapıyı açınca fark ettim Burada boşluğu görüyorsun. Ağaçların bazıları devrilmiş bir heyeler var. Kamerleri mi sorgulabilir <gülüyor> miyim? biraz önce bir heyeler varmış. <gülüyor> Hakan kapat kapat. Göz çikolayasını mı bende? Büyük kara bir yapı. Şatör gibi. Bayağı büyük o yapı bu. Tamam büyük... ben Bilmiyorum. sesleniyorum. Bey bey! Kosada şey olarak hayal edelim. Üzerinde böyle büyük kalın bir battaniye geçmiş bir tane deri bir şapka olur uzun sferjik. Onun altından böyle bakıyor yüzü gözükmüyor ama efendim buyurun diye bağırıyor orada. Geldik mi? Geldik efendim işte burada uğrayacağımız kervansaray. Tamam. Kusandır arabayı. Çok şükür. Allah şükür geldik. Sendence buraya uygulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yol kayıyor. Sertan çok gelmedi mi o buraya? Buzlandırıyor. Ne geleceğim ya Allah'ın unuttuğu yer <gülüyor> burası. Ama Allah dedenin yeri. Saksı maceraydı. Bu sakin <gülüyor> macerası. Ya dedemin dedesi, arkadaşı, kardeşi öyle bir şey. Tanımazdın zaten ismince bilirsin. Hiç gelbilirim. gelmedim buraya. Yok ya ne işim olur buralarda? Bu zaten aradaki kervansarayı bu akşam konaklayacağızız. Ya işte yolda geçerken uğramamış. Okay. Hiç de gelmedice tabii. Tabii sizin gideceğiniz yer nihai hedefiniz Belheim kasabası. Küçük bir dağ kasabası ve paşanın dedenin adı da Osman Paşa. Osman Paşa. Hı. Herkes Hı -hı. yazarken ben boş boş etrafa bakıyorum. Neden not almadın acaba? <gülüyor> Aslan Paşa. Benim işim <gülüyor> değil Bunlar <mi>? oluyor. Sen sorarsan ben size söyle Osman Paşa. Ben aklımda tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tutamıyordum. <gülüyor> Ve e, birazcık dik bir yolda çünkü dediğim gibi hafif tepeye üzerine kurulmuş hakim bir noktada aslında. Bütün civarı görüyor ve açıkçası size bu biraz güven verebilir. Haydut aktivitelerine karşı burası çok korunaklı gözüküyor. Evet, yani gelen bir grubu buradan uzaktan gayet rahat bir şekilde tespit edebilirler, müdahale edebilirler. Kale, kale gibi yani öyle söyleyeyim. Süper. Bu kalemsi yapının, Kervansaray. Kervansaray'ın başına geliyorsunuz. Atlarvası iyice yavaşlıyor ve kapının önüne duruyor. Durduğu zaman Hilmi eğiliyor sizin tarafa doğru, pencereye doğru. ''Ben birazdan geliyorum!'' diye çeviriyor, pam pam, pam diye vuruyor ve arabadan iniyor. arabadan indiği anda bir anda rüzgar onu geriye atıyor bir anda böyle setere çekip birazcık yürümeye çalışıyor, böyle kasırırır rüzgara doğru bir de tepedesin şu anda daha feciyiz, o koruyucu ağaçlar diyor ki tamam, çevrenin tamam. içinde ben bunu fark ettikten sonra çantamdan çantamı önüme alıyorum. Yanındaki ipi çıkarıyorum. <gülüyor> İpin ucuna çantamın içindeki grappling kuku, ta, balık bir balıkçılığına atmaya başlıyorum ama grappling. Çekiçlerle dediği gibi paralar at. Işte öyle... <gülüyor> <gülüyor> Ve o büyük bir kale yapısı gibi bir kapı var. Eee işte aşağı bir kapı demir çubuklarla desteklenmiş. Ona gidiyor böyle bam bam bam vuruyor. Siz sesi duymuyorsunuz. Da. Şu anda sessiz sinema oynuyor. Yani. Adam video kapıya vuruyor kapı hafif aralanıyor, bir şeyleri de bir karaltıyla konuşuyor böyle, ondan sonra e, kapı aralık kalıyor, size doğru yaklaşıyor e, kapıya dokunuyor, buradan inin yürüyerek mi geçeceğiz? evet buradan mı inin? içeride avlu var o, tamam, tamam. Araba ben arabayı çözüp şey yapacağım araba içeri girmiyor mu? ben, ben araba içeri kalacağız, ben ayarlayacağım arabayla içeri girseydik ya şey, e, battaniyeyi kafanın üstüne tutarsın, bir şey olmaz, tutamayız Partiye gidiyor araba. Eziyet seviyoruz abi. Evet. Biz hiç şey eziyet sevmiyorsunuz. Ben kapıyı açtım. Açtım. Kapıya çusum rüzgar onu geri doğru çabuk bam diye vuruyor menteşesi oynuyor. Böyle biliyorum. Pekala. <gülüyor> Mesa e, çabuk çabuk ha, iniyoruz ha. Evet. ya şey olmasın. Rüzgar güzel. bize mani olmasın. İniyorsunuz iniyorsunuz aynı o şekilde siz de böyle kasarak. Elandra'ya bağırıyorum. Elandra! Senin tanrın değil miydi bunları? Bu fırtınaları şey yapan, çağıran, yaratan bir dua et, bir şey yaptık Bir şimşek, şimşek çökerek Bunlar Tanrı'nın kutsamasıdır, kutsaması Bir şimşek daha çöküyor, seninle sesini bastırıyor Zalmaktan kaçar olur mu? Ben İki şimşek mi? çöküyor <gülüyor> Ben şöyle bir bakıyorum Sonra bir ben yıldırım daha uzaklarda toprağa doğru düşüyor bir acil alem aldırıyor Nücegoz <gülüyor> Rey şey, yanında rahibinle geziyoruz. Niye bize bunu yapıyorsun? Konuşturmuyorsun bizi. Kafam kaldı gerçek şey Yüzünü yağmur dövüyor. Çat çat çat çat çat çat. Bu yağmurlar bereket getirir. Toprağa, toprağa su. Evet. Ben Hakan'ın yanında, Hakan gidiyor tabii uzun boylu. Ben kafama da battaniye aldım. Hakan yüzüyle yanında böyle yürüyorum. Hem rüzgardan korunak kalıyorum. Ya, Aralık kapıya geldiğiniz zaman e, kapının Hı. başında bir karaltı, eğik duran bir adam var. Onun da böyle deri siperli bir şapkası var. Üzerine kat kat patayneler atmış. Bu da şekli gözükmüyor adamın. Yani çok kambur duruyor veya gerçekten kambur adam. Elinde bir fener var metalde. Cam. Ee, ve onu sırayla size doğru yaklaşarak senden başlayın. En öde yücünü sen ediyorum. girin koluna gidin. Senin yüzüne doğru tutuyor ve ne görüyorum? Bu arada karakterini de tasvur edebilirsin. Şöyle, onca yağmura rağmen hiç duruşunu bozmamaya çalışıyor. Duruyor ve vücudun üst tarafı o kadar geniş ki. Omuzları fışkırmış adam. Üzerinde bir fardosu var, beyaz denli, hafif uzun saçlı, çember safallı bir adam. Böyle. Adam derken ama? Çeliş aslında. Hayır, ee, boy Aslında bir gol yat, evet. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <bu herhalde> <gülüyor> <boylu>. <gülüyor> gol yatların kısa boylularındaydı, daha insansı görünüyor, insana daha yakın. Kaç metredi bu? Ya Yine e, 1.90 vardır. <gülüyor> evet. Çok evet. uzun boylu <gülüyor> ama <gülüyor> çok da geniş aynı zamanda. Dediğim gibi üzerinde de fardosu ile beraber adama eğilerek <gülüyor> dokuyor. Bakışına karşılık veriyor. Kimsiniz? Adamın bu arada ışık yüzünü aydınlatıyor ve e, yüzünde bir yaşlığın, ay yaşlığını bilmiyorum büyük bir cilt hastalığı falan geçiyor Çünkü yüzünde bir tür kabarcıklar falan var o bir de ışık, daha da çirkin gölgeler yaratıyor yüzünde, baktığınız zaman bir yaratıklı bir şey geliyor. Aç kapıyı var Ancı! Uzun yoldan geldik. Kim olduğunuz öğrenmeden açmam, gece geldiniz. Ben Çelak Soylu'larından, Korunohanesi'nden geliyorum, aç kapıyı. Kafa kağıdın var mı? Var. Göster. Göster mi? Hay lanet görürüm çantamdan böyle belgeleri. Arkadaşlar de kuruşla beraber aldınız mı siz? yanınızda belge istiyor bu arkadaş göstermek için. Belge bakıyor. Artık bilmiyorsun ters mi tuttu düz mü tuttu falan. Bir de rüzgar esiyor. Bakayım diyor çulap diye katlanıyor falan ama en azından gösterdin yani. Yani yalan söyleyip yalan söylemeyin de bak aslında. Veriyor sana. Geç. arkadaşlar yollar. Onlara da yollar. Ben de alıyorlar. Surayla Surayla geçiyorum içeri. İçeri geçtiğin zaman içerisi taş bir avlu, büyük eyvanların oluşturduğu ve ilerde de kervanslarının kışlık bölümü var. Ee, rüzgardan korunaklı ama yağmur tabi şey olmuş, diz boyu, çamur içerisi. Işıl sana doğru yaklaştırıyor, sen de karakterini tasvir et. Benim elimde tabi üzerinde battaniye vardı. Battaniye böyle tutarken kafamı hafiften kaldırıyorum. Ee, battaniye tutan elimdeki sağ elimde bir tane yüzük e, parıl diyor. Onun muhtemelen dikkatini çekmiştir. Akabinde bana baktığında gördüğü şey Şöyle bir bakıp o zaman şey yapıyor Bunun değeri kaç acaba diye Şöyle gözünden <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Onun değerin ne olduğunu gösterebilecek <gülüyor> kadar gözlerin bakıyorum arkadaşın. Akabinde bana baktığı zaman normal bir insan görüyor karşısında. Yaklaşık 35-40 yaşlarında. Saçları ağarmış. E, normal insan vücudu içerisinde. E, herhangi bir yüzünde çizik ya da iz yok. Tıraşlı mıydı? Evet. Ee, bir, bir adam görüyor. Normal bir insan yani ona göre. Ha. Geçebiliyor muyuz? Kimsin? Senin suratına ne oldu? <gülüyor> Gençimde <gülüyor> bir şeyler mi Ne olmuş? <gülüyor> Kimsin? Ben Hakan'ın arkadaşıyım. Biz beraber geldik ana Öyle mi? Kafa kağıdını göreyim. Kafa ne olur bir dakika. Cumhuriyet Savcılığından var mı böyle <gülüyor> kafa kağıdını? Ben de çıkartıyorum aynı şekilde. Bu arada çellaksın mıydın senden? Evet, Hepiniz çellaksın. çellaksın mısınız? Ben... hayır Yani şey yetimim. Ya tamam. Hacım Ama Çelyaks da mı büyüdün? <gülüyor> evet. Ya Çelyaks Andoran'ı Doğdun değil, doyduğun yer önemli değil. Ara <gülüyor> <gülüyor> Andoran, Çelyaks, Sınırlar'da büyüdüm iki ha, tane. Ha tamam, buralısın yani. Şöyle. Ben de Andoran'ın sınırına daha yakın taraflarda büyüdüm. Ha, ya Kion'un tarafından. <gülüyor> evet. Tamam. Buraya tayinin mi çıkmış? Ne olacak? Hahahaha. var ya. Eşlerim bunlar. Hahahaha. <gülüyor> <gülüyor> beni buraya attılar. ya. Zorunluyiz mi? Evet. Zorunluyuz. Doğu izle, Batı izle, doğuşur. buraya atmışlar. Tehlikeli. Atamadır oğlum. <gülüyor> ee, tamam. Verdim kafak yani. Evet, o da bakıyor sallanıyor falan artık. Baktı Şanlı. bakmadı bir şey oldu sana geri veriyor. Kıvırdı Sonra sana dönüyor. Islak ee, kahverengi saçların arasından elf kulaklarım gözüküyor. Ee, su yeşili ve gri bir cüppenin üstünde. Ee, böyle balık pullarına benzeyen bir zırhım var. Tabii ki Afet'in ıslandığı üstüme yakışmış. Bir de e, boynumda bir sembol var. Kozrest. Ne kozrest? Nasıl bir şey? Eee, yapak. Ne yapak? Tamam. Eee, oda yüzünü tutuyor böyle. Ben zaten şey. Bir anda kaba kaba her gün Bir şaşırıyor, şöyle bir geri adım atıyor, sonra ben tekrar bakıyor. Alıyor, geri veriyor. Okey. <gülüyor> ben <Tamam>. de... <gülüyor> yeterince iyi. <değil. gülüyor> Çevik bir hareketle birazcık hani yanına doğru sokuluyorum. Çünkü yağmuru artık daha fazla almak istemiyorum. Şapkamı kahverengi şapkamı sen geçirin, kapıya yaklaşınca diyorsun şöyle hafif kolundan bir tutuyor, Kim? bir de korku veriyor. Yağmur <gülüyor> var, yağmur. Nasıl konuşacağız? Ee, ceketim ıslandı durdu. Be, bana eren derler. Eee kafa kadımı görelim. E, <gülüyor> islanmış erimiş herhalde. Yani e, ne şey yaptığını bilmiyorum. Bu sırada gördüğüm şey de tertemiz. Hani sakanı tıraşlı değil. Çünkü hiç çıkmamış. Köse. Ee, <gülüyor> hani, <gülüyor> hani, aynen. Ee, bir hani şey kameradan farklı bir düşünün dersin. Hemen düce değil, halfer. <gülüyor> ee, bir e, halfer hakikaten ee, ve şey, genç duruyor. Hani e, normal işinin ne olduğundan bağımsız olarak ve e, işte bir 70 boylarında çirik e, cılız üstünde kahverengi bir ceket, beyaz tişört gömlek arası hani o şey gibi gezgin kıyafetiyle, belinde de uzun kılıcıyla bu e, şeyin altında yağmurdan kaçmaya çalışıyor. Ben e, içeri giren soylunun arkadaşıyım. Sen beni burada bırakırsan diyor. O anda kalmaz parayı kaçırmak istediğine emin misin? Adın ne adın? Adım Eren. Erin diye ama Eren Eren. Kafa kağıdı. Yok vermediler bana kafa kağıdı. Kapın açılır. Kapı dumanı bile. Gelsin dinle. Bana bakın gece vakti geliyorsunuz. İçeri katil olmak istemiyorum. Ya biz dördümüz zaten katil değiliz. Baksana bu kola makine öldüreceğim. Çok çeviriyorsun. Ne yaptın? Böyle olmaz. Ya bırak gel. hadi abi zaten. Ya Hancı! Ha. Gel gel. Daha yiyeceksin amcım balayı. Ben hancı değilim, ben kapıcıyım. Ha. Kapıcı mısın? O zaman kapıcının başlığı daha düşük olur. Aha bunun kafa kağıdı bu. Aç avcını. Ben hancı olma kararı. <gülüyor> <gülüyor> aç avcını. Aç aç aç aç aç. Şu bir kuruş. Dur. Onu kafa kağıdı tamam. mı? Tamam tamam o sana. Iyi, i̇yi güzel para. Şu bir kuruşu da al. Güzel bir yer göster bize. Tamam beni takip edin. Bu şekilde yürüyor, çap çap çap, büyük adımlar atıyor. Evet. Ee, Alnuda ilerlemeye başlıyor. Avlu'yu tarif ettim zaten. Adamın altında tarif... iki gün uç vardı. Tamam. Bayağı para verdim yani. Evet evet iyi para vermişsin. Niye bakır kuruşlar? İlk kazanışını vermişsin adamı. Tamam. <gülüyor> Adam büyük büyük adımlarla yürüyor. Ee, ve sizi, Avlu Alnubor'da dediğim gibi, e, rüzgara karşı korunaklı sadece yağmur giriyor içeriye doğru. Ee, biraz da derin bir nefes alabilirsiniz, bir rahatlık hissedebilirsiniz, bir güvence de var. Şu anda kale gibi bir şeyin içindesiniz <gülüyor> çünkü. Kervansahar'ları biliyorsunuz çünkü dış tehditlere karşı Bak, kormalı olarak yapılırlar. Alalım. Bu şekilde içeri doğru giriyorsunuz. Ve e, o daha küçükçe olan kışlık bölümünün kapısında duruyorsunuz. Adam e, kapıyı şey yapıyor. sana veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bıağğğ diye kapıyı ittirmeye çalışıyor. Çünkü kapı feci bir şekilde şişmiş. <gülüyor> ve ittirdiği zaman e, kapıyı ''Jirak'' diye sürtüyor. Ve açılıyor. Açıldığı zaman içeride klasik bir han sahnesi görüyorsunuz. Büyük bir şömine, birkaç masa, bir bar kısmı, ee, barın başında duran, e, bardak ovalayan hancımız ve içeride birkaç teknik adam var. Hepsinin kafalar size dönüyor ve siz tabi kapıyı açmanızla beraber içeri rüzgar ve yağmur girmeye başlıyor. Çabuk gelin içeri diye bir biri <gülüyor> O içeride herkes bağırmıyor. İngi sallıyorum ben. Merhaba. İçeri gel içeri. i̇çeri ben Koşa koşa içeri girdim. Hemen şomenin kenarında ıslak battaniyeyi şöyle kenara bırakıp ısınmaya başlıyorum etraftan da yatırıyorum. Koş masa var mı o zaman? Yani var var çok var. Kapıcıya elimde bana kitlenen lambayı geri veriyorum. Ha evet ondan geri alıyorum. Tamam bu kaç kümüş biliyor musun? Masaya oturuyoruz. O şey kapı kapatıp gidiyor size gelmiyor artık içeridesiniz. Bir yanda o sert rüzgar ve yağmur bitti. Sadece da da da da sesini duyuyorsun ama şu an taş bir yapının içerisindesiniz yerler taş döşeme büyük bir tonoz üzerinizde örtüyor büyük bir salon burası ve duvarlarda ahşap kaplama ben çantamı <gülüyor> üst, üstümüzü değiştirsen yine diktiğince elandıra çantamı açıp bakıyorum yedek kıyafetimin de ıslandığını görünce sinirlerim kuruyor. <gülüyor> <deneyim. Bu arada gülüyor> siz onda ayakta durduğumdan ufak bir tasvir gireyim ondan sonra bir şey söyleyeceğim çünkü şöyle bir etrafı bakıyorsun diyorso ya masaya koşuyorsanız masaya koşsunuz diyeceğim. Ben sinirleri başına koştum. Ha, tamam. Ee, Bakıyorsun. Ben şöyle, şöyle bir göz attığınız zaman içeride dediğim gibi bir sürü masa var. Tek tüp masalar dolu. Çok kalabalık değil. Ee, yani sonra daha detaylarına gireriz onun. İlk bakışını söyleyeyim. Ee, şey, Şömine başına bir ip gerilmiş ve zaten hancı da oraya gösteriyor size. İçeri her gelen ıslak kıyafetlerini oraya atmış. Burada mı değiştirdin? Güzel. <gülüyor> Gidiyorum ipe. Pardosunu çıkarıyorum. Asıyorum. Ben de yedek yaptım. Gömleğimi çıkarıyorum. Asıyorum. Botlarımı çıkarıyorum kenara. Sonra botlarıma bakacak görebilecek bir yerde bir masa beğeniyorum. Üstlerinde sadece pantolonum var şu an. Şimdi Şömine'ye yakın oturmak istiyorsun. Yani botlarımı görebileyim yeter. Çalınmaz. Aa, tamam. Ben yedek kıyafetlerimi koyup ısırken kıyafetleri <gülüyor> yedek kıyafetlerine oturuyorum. Aaaa. yedek kıyafetler de Nasıl? Üstümünü değiştirebileceğim bir yer var mı? Bir, bir arabacıyla konuşalım. Ne kadar kalacağımıza şey. karar verelim de. Aa, bizi içeri şey yapan adam o da içeri geliyor ama. Aa okey. O zaman Hancı'ya şeyde... Hancı şöyle. Hancı dediğim gibi orada ayakta durmuş bir bardak siliyordu. Yanında daha çeyinsiz bir çocuk var. Onun omzuna pat diye vuruyor. Ee, çocuk böyle oluyor sonra koşarak sizin yanınıza geliyor. Üstümler de değiştiriliyor. Aa dilsiz galiba. Evlen, gece kalabileceğimiz odamız var mı? Tabii. Ayrı odanız. Kapalı bir yer. Kapalı bir oda mı istiyorsunuz? Aynen ayrı Hı. bir oda istiyoruz. Tamam ayarlayabilirim. Tamam hanımefendiye o da göster o zaman sen. Hadi bak. Tamam. Hancıya da söyleme o Tamam. Diye e, çocuk e, titrek bir şekilde böyle. Bilmiyorum hakikaten e, çocuk gerçekten bir tutuk bu arada. O şey değil. Laglı. bilir. <gülüyor> Bilerek bunu. <gülüyor> Havale geçelim. Yeni işe başlamış <gülüyor> herhalde. Neyse. Geldik gel. Evet. Olur öyle. Çocuk o zaman seni e, arka tarafa geçen bir kapıdan içeri götürüyor. Elinde ışık da tabii ki. İçeriler zifir kalmış bu arada. Ve şey. E, Neşlik olan varsa gidebilir var. Tamam. Evet. Özel oda istemiştiniz değil mi? Hı hı. Ha tamam özel bir odaya o zaman seni aldım. Boş hı -hı. bir oda, büyük cene bir oda. Ee, i̇çeride şey var. E, böyle yataklar duvara dayanmış. Yani kaç kişiyseniz o kadar yatak indirip yatıyorsunuz. Tamam. Güzel. Ben battaniyeyi astım. Güzelce. Hı -hı. Üstümdeki pelerinin vardı bu arada. Pelerini de çıkardım. Aynı şekilde kenarı koydum. Üstümdekilerin kurumasını sağlamaya çalışıyorum. Şömine hala ayaktayım böyle. Üstüm başım kurumasını bekliyorum. Bir yere oturmadım. Şömine başındayım hala. Hmm, tabii söylemeyi unuttum, gömleğin altından çelik gibi yürücü çıkıyor. Çünkü adam çelik gibi. <gülüyor> çünkü o bir gol. Ben bir, bir, bir kapatıp tutumu değiştiriyorum. Ben de masaya şeyle, Hakan Hakan'la beraber oturuyorum. Sana o zaman şey <gülüyor> hatırlıyor Hatırlıyor musun ben 12 yaşındayken bir kere balta sapı almaya gideceğiz diye dağlara çıkarmıştın <gülüyor> beni. Sonra yine böyle sanak yağmurda kaydolmuştuk. <gülüyor> of, akşam çomurların arasındaki şeyde uyumamız gerekirse. O fikir gerek işte. senin fikrinden hatırlıyorsam. Senin yüzünden başımıza gelmişti. Sonra yani. Bana, sonra babam bana da yakatmıştı ama hani. yine. Eşe şey bir kulak bir sargalım. Balta sapı he? Diyorum yani. O sırada hancı böyle uzun boyyla geliyor size doğru. Hancı da şöyle tasvir ettiğim yaklaşık 1.80 boylarında yapılı bir adam ama hani sporu bıraktığı zaman göbeklenir ya sporcular. Öyle bir adam. O böyle sallanarak size doğru geliyor. Hafif şöyle eğiliyor oturduysan. Hafif size doğru eğiliyor. O da önlüğünden bir tane bez çıkarıyor. Buyurun. Donatma sayın. Neyin var? Standart yemeğimiz bedavadır. Ekstra yemeğin ne var. Ee, ekstra e, işte kebap, mantı, e porsiyon çektirebiliriz. Tamam, e, bize 5 kişilik ekstra yemek yap o zaman. İçki de getir. Tamam. E, i̇lk içkileriniz bedavadır. Eyvallah. Her şey dahil otele gelmişsiniz lan. <gülüyor> Şarap olsun. Onu şöyle belirteyim. Kervansaraylar devlet güvencesinde olduğu için devlet bir gecelik konaklamanızı karşılıyor. Aa, güzelmiş. Peki sen devlet. Şarap. Sosyal medya. Ne şey ya? İkimiz için bir şarap iki bira. Para <gülüyor> mı söyleyin? Niye bağırıyorum? Bir şey şarap bira ne istiyor? O sen geliyorsun herhalde yani, o da doyamıyor sanki. Yok o da doyamıyor. Üç bira iki, iki şarap. Sadece bir şey yapıyorum sadece böyle. Bir... Hamfendi. İşte iki şarap. Ben de şaraptancayım. Ben bir aldım Ha tamam üç, tamam. Üç bira iki şarap dörtümüz. Tamam. Kıraken romunuz var mı? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Zıkkımın kökü var istemiyor mu? <gülüyor> i̇ki spesiyal vereceğim o da öyle bir şey. Hmm. Dağ başındayız lan. <gülüyor> <gülüyor> Birbirine getiriyorlar, bir şarap getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay ben Aynen söylüyorum. ben soyluyum. O hikayeydi sana kızdığın babanın da kızmasının <gülüyor> nedeni bizim kaybolmamız değildi. Senin aptal gibi en güzel kürkünle çıkıp çamurlarda yatmaktı. Ya Allah Allah, kürkü almışım o kadar para vermişim. Yemeyeyim mi bile ya? Babam para Allah. vermişti bence hmm. ama neyse. Ya babam yani. para <gülüyor> benim param. <için? gülüyor> Şimdi şöyle bir yaslanıp yemeği bekliyorsunuz ya, anlık bir boşluk oldu. Şöyle bir çevreyi artık göz attığınız zaman, şey görüyorsunuz, han e, genel olarak sade bir yapıda, dediğim gibi işte ahşap duvar kaplama, bir tane bar kısmı var, e, mutfak kısmı var geride, büyük bir şömine var sizin biraz yanına oturduğunuz ve e, duvarda büyük bir kılıç asılı, baya yani ile taşınabilecek bir kılıç veya bir devin kılıcı bilemiyoruz. Büyük bir kılıç asılı ve savaş görmüş gibi gözüküyor. Bu şey demek değil mi? Hancıya işte, Hancı bulaşmayın eski adventure'lı kılıcı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, e, i̇konik emekli adventure'lı kılıcı. İşte <gülüyor> Kılıcın altında adam olun <gülüyor> <gülüyor> Ve e, tam barın o tarafta, e, bara tam ortalanmamış, kötü çakmışlar. Büyük bir kalkan asılı, üçgen bir kalkan. Ve e, kalkanın üzerinde bir insan figürü işlenmiş. Bir rollef var, bir kabartma var. Zaten şöyle bir baktığın zaman bunun Abadar olduğunu anlıyorsunuz. Dini bir sefor. Yani şehirler ve ticaret <gülüyor> diye özetleyebilirim bilmeyenler için. Ve altında blok metal harflerle bir yazı yazıyor. Tal Dorlu, Öğül, Çalış, Güven. <gülüyor> Çok harika. <gülüyor> Talıdık geldi be. Ama bir dakika Tal <gülüyor> Çok eski o zaman. Yani. Evet şimdi bu kafanızda bir soru işareti olmalı çünkü şu anda Andoran sınırındayız. Andorans evet. yani. tarafındayız Taldor'da çok eski demek Gerçekten eski bir hamd'mış Çünkü buralarmış. benim aklım var şu geliyor buralar çok ama çok eskiden Taldor toprağındı Hep Taldor'du buralar duttuk <gülüyor> Evet duttuk duttuk Haklaşık 600 yıl anlıyorum. önce Dutluk. Benim için uzun bir yol eski Elfler ]miş. için bilmiyorum ama Eski bir kenarlı sarıymış şey. Hakikaten duttuk Belki senin ablam falan biliyordur ama Abla, ablam biliyordur. <gülüyor> Abin ablamı varsa. Yok ben en büyük çocuğum. Adam da, çocuğum. orada fırça açmaya gittiği zaman da orada zaten bir dilsiz uçağın üzerinde metal bir zırhı nasıl olduğunu falan görüyorsunuz. Hmm, güzel. Masaya geldim bir aldım. Evet zor bir yolculuk. Bak seninle takıldığımız mekân hiç benzemiyor. Hakim Demiştim seni farklı bir yere getireceğim diye. Ama böyle bir fark olacağını söylememiştim. Söylesem evet, evet, evet. ki. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi farklı bir yer mekan deyince böyle daha önce gittiğimiz yerlerden çok daha lüks bir yer olacağını düşünmüştüm. <gülüyor> lüks işte bak ilk içki bedava. Ha hakikaten öyle. Böyle bir bira daha iletişmemiştim. <gülüyor> bir bira değil mi? O sırada orada bir kenarda oturan Ozan'ın tınırları başlıyor onu duyuyorsunuz. Orada sazının akorlarını yapıyordu bir yandan. Dün, dün, dün, dün, dün o zaman ne neyi? Ben çantamdan 3 tane kese çıkarıyorum, masaya bırakıyorum, şıngır şıngır. İçimde para oldu, çok bariz olan 3 tane kese. Arkadaşlar, ya şimdi arkadaşım olduğunuz için veya bir şekilde bir bağımız olduğunuz için, yani bana eşlik şey etmeyi kabul ettiniz ama, şu an günü sağ salim atlatabileceğimiz kadar para ayırdım ben size, kendi aile bütçemden. Bu paralar sizin. Önümüzdeki 10 gün ben de beraber, şen, şakrat ve lüks şekilde yaşamanız için bunlar. Lütfen yanlış anlamayın. 10 e, günün sonunda ne olacağı belli olmaz, belki amacımıza ulaşırız, belki ulaşamayız, iptal ederiz, bir şey olur. Bu paraları şimdilik alın. Görev kolay ya, bir miras halledip geleceksiniz, ne olabilir ki? Ya en kötü ne olabildi? Masamıza kim geldiyse çocuk atma, en kötü ne olabildi? Boşları toplayan çocuk <gülüyor> <işte. gülüyor> demiştim. Başımıza ejderha üşüşecek hali yok yani. Yani, mi? Hiç şey ya. Hiç! Hiç! <gülüyor> o yüzden yok, yok. hali. <gülüyor> Bu paralar <varsınız> sizin <gülüyor> arkadaşlar, buyurun. Ya Hakan'cim hiç gerek yoktu şekerim ya. Şimdi, ortaya paralar kondu, siz tutup bir şükür şükür sesler oluyor ortamda ses, arkada bir tek Ozan'ın bir tıngırt tatması vardı, o akorlarını falan düzeltti, ondan sonra da işte bir parçaya girdi, bir, bir Türkiye'ye girdi, Tavdur Türküsü'ne girdi. Ee, o sırada sen, Eda, senin elf gözlerin, o paraları, bu sizinkiler ellerken şükür şükür, çevredeki insanların sizi kestiğini fark etti. Ee, bir kere biraz ileride üç tane iri yarı, Böyle yaklaşık 1.90 boyunda adamlar bayağı vücut çalışmış, proteinlerini yemişler falan öyle haberler. <gülüyor> şu şekilde kolları kapanmıyor, şu şekilde masaya oturmuşlar, şöyle eğilip sizi kesiyorlarmış. Üç tane kelet, kelet ne derseniz yani kuzeyli barbarlar, büyük platolarda işte demonların, cadıların, memleketlerinde yaşayan, hayatta kalan sert insanlar. Bu ne işleri var bilmiyorum. Ondan sonra... da söylemez. Hı? da söylemez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umarım biliyoruz. Ondan sonra kenarda e, iskambil oynayan 3 adam vardı. Onlar oyunu durdurmuş, size bakıyor. E, bir tane tek başına oturan kırmızı cübbeli, kırmızı şapkasını şu an masaya koymuş e, sert bakışlı bir adam sizi kesiyor. Ve iki tane asker üzerlerinde böyle bir ailenin sembolünü taşıyorlar. E, onlar sizi kesiyor. Sembol tanıyor musun? E, çok ya buranın yerel ailelerinden biri büyük ihtimal. Yani. Abi biraz paradan mı gir? Evet, <gülüyor> size Ben keseme koydum. kendi parası nasıl? Ben de şu attım zaten. <gülüyor> kaç <sikar> çektik sanırım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ben nasıl geliyor? Benden etrafa. Şu İstanbulyeci oynayan 3 kişi dert etmiyor. büyük ihtimalle sadece 4'üncü yarıyorlar. ama o mi değil mi? Yok ya şeyde de batakta da. Eee daha küçük kişilerle Yok. Oynanır mı mü? mı? 3 5 8 adı. Ha, şey. evet. Boş iş. Evet. o zaman da boş insanlar zaten bize gene de bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, 3 5 8 Şimdi -5 -8 oynayanları karşımıza ee, almasak yani. mı acaba? Bir dakika sizlere. Kalsınlar oynasınlar. Neden ya bir dakika. Ne demek izleniyoruz? Ayağa kalkıyorum. Aynen. Sakin. Ötrafa bakıyorum. <gülüyor> Sertçe bir kesiyorum. Ben bir fark ediyorum. Büyük bir ihtimalle çıplak dağı. vücudu e, dikkat çekiyor. <gülüyor> Herkes o yüzden bakıyor. Tamamen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> rahatım. Ayaklarımı uzatıp. Ben şey şu aile sembolünü tanıyordum. Bakıyorum. Ee, baktığın zaman dezavantajlı at. Çünkü yerel. <gülüyor> yerel değil. Çok yerel buranın. Ne? Sen buralı Çileksin. Evet. 9 artı e, 3'ü var. 12. Telli oğlanlanmış. Hı. E, no e, şey, ailenin adını duymuştun. Bu e, yeşil bir kalkın üzerinde e, siyah bir aslan. <gülüyor> Turanzadeler. Hı. Burada ne işleri var derken? Buralılar zaten. Burada dur. Sefer Peki bu adam bu ailenin askeri mi yoksa soylusu yok, askeri. Çok belli. Hmm. Yani örme bir metal zirk giymişler. Üzerlerine kolsuz cübbelerle ve tabakların üzerinde bu semboller var. Direkt asker bunlar. Kimmiş anlayabildim mi? Hancı! Gel buraya! Hancı böyle uzaktan kafeye kaldırırsa doğru bakıyor. Yapıyor. Anladım. Kalkarak geliyor yanına doğru. Sallama sallama ama. O kadar yavaş geliyor ki bir daha ses gerekiyor. <gülüyor> gel gel diyorum. Adam Hı. aramızdaki mesafeyi ben kapatıyorum abi. Elimi omzana koyuyorum. Burda Turanzade bağırarak. Burada Turanzade'lerin turanza askeri duruyor. Ne demek onun masasının böyle boş olması? Donat orayı. Hesabı da bana yaz. Bakıyor böyle adamlar da kafayı kaldırıp bakıyorlar. Yerim yere mi oturuyorsun sonra? Hay hayefanm diyordum. Bu dikkate bir sürü özür dilerim. Bence üstü dikkat. Tamam 2 kişi eksi bak. Ben daha 10 sene önce tüm barı ödemeye çalıştın sonra geldi soylu soylu yerleri paspasladı. Yapma şöyle şey ya. Ya yani. kusumu mu silmiştim orada? <gülüyor> <Çok kaydırdı. gülüyor> yani Sen kusumu tanıyor, tanıyor musun bu torallar ya? Adlarını biliyorum sadece. Ya o zaten. Ya, yani. yani, Buralı bir aile işte bu civarlı. Tam sınır şey ya burası. Hmm. Dağlı sayılırlar. Zaten askeri ya, bu askeri okay. ama hafif bana etrafına ilerlemeye başlıyorum. Etrafa baktığın zaman e, senin direkt dikkatini çeken, orada tek başına oturan kırmızı paltolu, kırmızı şapkasını şuraya koymayalım dedin ben mi? Senin şapkası beğendi, beğendi. O adam çekiyor çünkü sinirinize dokunacak şekilde, sessizlik olduğu zaman adamın botunun gıcırtısı geliyor, ayağını sallıyor gırç gırç gırç gırç gırç gırç, gırç diye. Sustuğunuz zaman bu ses geliyor, gırç gırç gırç gırç gırç. Adam birazcık da yakınızda, iki masa ötenizde. Nasıl Ve gibi? size bakıyor, öküz gibi. Öküz gibi. Yani sert İnsan yüzlü, ıı, tıraşlı, ıı, yüzünde yaralar falan olan ve ıı, dikkat ettiğiniz zaman ilk bakışta fark etmiyordunuz boynunda büyük bir ıı, şey, şeytan yıldızı olan. Rasma diyorsun yıldızı. Ha, seninki var. Yani ıı, bu, o zaman kafanızda şimşek çakıyor. Bu bir engizisyoncu. Engizisyon. Evet. Kasaba kasaba gezip kendi canına sıkılanları asan bir manyak. O yüzden kırmızı giymiş. <gülüyor> Soruyorum soru. Şeytanın temsilcisi yani. Soruyorum soru. Başka, başka, başka tandaşları tandaşları şey bu kadar açık açık bir harekette bulma lazım. Gırç gırç gırç gırç diye. Bunlar manyak yapar. Gırç gırç. <gülüyor> yapar <gülüyor> Yo, ben ama gene de ben, bu ben, be, şey ben de zaten yapacağını biliyorum. Ben, <gülüyor> böyle, <gülüyor> şey ben böyle hafif bir arkadaşlardan kamufle olarak Holi sembolik... Hahahaha. Ben bunu yaptığını görünce tam tersi, tak tak. Başka tanrının bir hizmetkarına ulu ortada müdahale edemez. Ben bunu, ben bunu nasılsın? Tam tersi, <gülüyor> tam tersi şey köylülere, dinsiz köylüleri kendi tarafına çekmeye çalışıp sonra şey yapmayanları yakar, yıkar asar. Arkadaşlar, bu de o inancı konusunda hiçbir dikkat Ben size anlatayım, bak bizim aile şöyle olur diyerek 20 dakika sizi tutuyorum. Saçma sapan bir muhabbetle 20 dakika yoruyorum. Bana iki bire daha. <gülüyor> Böyle olmaz yani. O zaman sizin arabacı da içeri giriyor. O kapı sert bir şekilde açılıyor. Birisi yine ayağa kalkıp ''Yok kapı çok kapıyıza!'' diye bağırıyor. O ben olabiliyorum. <gülüyor> <sefer. gülüyor> şey, bir şeyi artıyor. Götürerek kapamaya çalışıyor. O yanına küçük çelimiz olan koşturuyor. Beraber Hı. ittiriyorlar. Baya artık kapıyıca mahvoldu. O da geliyor kumar masasına ya. oturuyor. Bir anı soğukasını. Yok, yok, video kumar, kumar, kumar masasına Tanıyor galiba. galiba. Hakikaten tarantina sahnelerine dönüşüyor aslında. Tarantina hakikaten böyle bir sahnesi zor var. Okey, o zaman ben şapkamı düzeltince nasıl bir var? Nasıl bir flashback yaşıyorum? Tutkulu tatil. Ben şapkamı düzeltip boşluğa doğru baktığımda nasıl bir flashback yaşıyorum? O bir zoom yapıyor. Zoom yapıp geri geliyor. Ne peki? Ne? Neyse. Ben hangi masaya yatırdım? Kumarcılar masasında. He, kumarcılar masasında. Orada bekliyorlar zaten. Ve katlar dağıtıma başlandı, konuşmaya başladılar. Büyük ihtimal tanıyorlar. Tamam, evet, çok, çok güzel. Zaten batak oynamayı biliyor zaten. Evet. Batak katını yemesi sana kaldı. Onu da söylemiştim ama. <gülüyor> ben sen kendine gene iki tane. Ben bu arada sanmıştım. ne olur ne olmaz ya, diye sen böyle <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Çünkü şey bu asmodos İngilizcionlar, dediğim gibi. Kasap kasaba gezerler. birini kafalarına göre suçlarlar. Ben, ve istedikleri cezayı da verirler. Ben da bunun kutsal sembolünü soktuğunu görünce adına kendi çantamı kurcalıyorum ve tahtadan bir şelin gülüm var. Bir gül, şey, gül değil ya şelin, şey bülbül. Tamam. Bülür, ee, şelin bülbülü tamam. gibi böyle bir şeyim var, kolyam var. Ben de onu bir an yani ile karıştırdım neredeyse. Şelin bülbülünü boynuma geçirip ee, hani atta böyle iki çekecek bir şekilde. Birazcık güzellik, sanat, <gülüyor> müzik tançısı. <tamir>. Aynen öyle. kaç ekmeğe gerek? bardaki herkes çirkin. Niye güzellik tançısı? Aynen. Derin de burada onun onu hatırlamak bir için. Kişi balgam çıkarıyor. <gülüyor> diye o sırada. İçindeki kötülüğü tükürdü adam. <gülüyor> evet. kötü diyor hani. İşte rahatlamış. İyi de çirkin. Ee, <gülüyor> ve şey hani e, adama ben de arada göz teması kurmaya çalışacağım olamam mı? Hı hı. Yani dimdik size bakıyor ve gırşı gırşı. anda gırşı gırşı gırşı gırşı gırşı gırşı botları bir yerden sonra kafanıza işliyor. Galiba bir yani. macera treni. Zaten bize öküz gibi bakıyor. Şöyle yapalım. O da öyle Benim. yapıyor işte. Terzi ha? de olabilir. Ben bir sürü zam evet. O zaman Dim ayak hareketini bekleyeceğim ama. Karizma açık. Kim daha uzun kara bakabilir? <gülüyor> 12. Yani öyle göz gözünü kırpan bir şeyler yapıyor. Şey Abi var. aynı attık bir daha. <Gülüyor> <Gülüyor> Dokuz. Yani. <Gülüyor> adam bir süre sonra şey yapıyor, ee, kafe çeviriyor. Başka nasıl <Gülüyor> <masajı çıkıyor. Gülüyor> Yapıyor. Ne <Neydi>? gibi? <Gülüyor> contest miydi? Dediğim gibi sana. Aynen, bir tane başka bir tanrının tapınanına o kadar rahat rahat tacize edemezler. Şeylerde Öyle de var, töpek eğitiminde şey şey de, de, şey şey. de var böyle. Bırakın gözlerine bakıyor, bir <gülüyor> köyden <tek gözlerini gülüyor> çevirirsen... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden viik viik yamak dönmüş olabilir. Cesaretini <gülüyor> ortaya koymak daha iyi. Arfalık, onu testere <gülüyor> aynen, aynen. galiba? <gülüyor> ya ondan sonra da macera gidince... Böyle bulan ben oluyorum. Evet. 2, şey, şey metre boyuyla çekiyor. şeyden gökten geçen kuş buna çarpıyor. Çok yani dikkat çekiyorsunuz. Sonra, yapmayın. Sonra sonra <gülüyor> kuşun anası da danıyor buna. Yavru kuş kafasına çarptı diye. Hakan kıyafetleri kurumuştur güzel kardeşim. Hadi gitmemeden kapat. <gülüyor> <gülüyor> soğuk, soğuk ya, <gülüyor> dur dur ben de benim yedekleri alayım e, deyip o şey seni tişörtü de getirdin. Benim üstüm başım kurudu yani yoksa. <gülüyor> ben kalkıyorum şey yakınından geçerek bu Asmodeus yakınından geçerek şeye gidiyorum. Yani yolunu gerekirse uzatıyorum yani. Bu yani bir masasının üstünde ne var falan bir şey var mı diye bakacağım. İstersen git kulağın kısa bir öpücük koy. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> daha başka bir şey gelmedi ee, yani. Şey, ve kendi işte astığım kurian kıyafetleri. Bir parşömen var, bir bıçak var, iki tane de bozuk para var, bir tane de büyük bir bardak var yarısı çıkmış. Bak. İşte çeynlerimi alıyorum, yedek kıyafetlerimi alıyorum, üstümdeki ıslakları çıkarıyorum, asıyorum, yedekleri giyiyorum. Bunun gömleğini alıyorum. O da şey görüyorsun. O tarafa doğru gidip e, kıyafetlerim falan değiştirirken şöyle boşluğa bakma şansın <gülüyor> oldu. Bar tarafında orada bir panol var ve bazı yıldanlar sunmuş. Hmm. Tamam, bir ara bakarız. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <Hiç gülüyor> maceraya koşmuyor. No. Yok. Yani. bir RPG oyunundaki <gülüyor> quest'i. <değil>. Aynen. <gülüyor> bizim quest'imiz yok. Bizim <gülüyor> işimiz var biz şeyi arayacağız, mirası arayacağız. Tabii yani bizim gideceğimiz yer var. Ben kasabasına gidiyoruz. Fazla göz çıkmaz ya. Kasaba işte <gülüyor> kasaba da. Siz de benim gibisiniz bilmiyorum ama ben bütün ana main quest'in hepsini sona bırakırım tamamen ilk evde hepsini yaparım. Yani eğer bizimle iki insanlara ediyorsun. da yardım etmen şansınız varsa neden kullanmayalım? Öyle mi? Ben falan yeri onun yeri bile söylemediğim için bunların hiçbirini konuşmadan şey sakince <gülüyor> geri dönebiliriz. <gülüyor> Güzel. Ya her her Gördüğümüz insana yardım etmek falan nereden buluyorsunuz böyle fikirleri ya? İşimize bakalım. İçimden geliyor. Evet. Ve sen masaya doğru dönerken tam gene adamın yanına mı geçeceksin? Yok bu sefer ne tamam. tamam. Ben masasının üstünde ne var diye baktım. Tamam. O gırç gırç gırç diye botunu sallamaya devam ediyor. Geçsin. Evet. Şeyin bir, bir ara yine ince sarhoş olursam şey e, onun gırç gırçına melodi tutacağım filtimle. <gülüyor> İyi inşallah o kadar sarhoş olmazsın diyelim. <gülüyor> ne o soda bir kahkaha kopuyor. Kediler kendi aralarında böyle ayıcı bir ayıca besmele yapıyorlar. Buna geliyor. Say kaç birader sarhoş oldun ya? Bir deneyelim. Ben şarap içiyorum. <gülüyor> ha, daha çabuk olur sarhoş arkadaşlar. Hadi yasın. Eee kaç ya? İki. Orada yediğin içtiğin senalde çok ortalama. Hani ne çok iyi ne kötü. Ne güzel bize. Yani i̇çkiler biraz durmuş ama ya yani iyi. Eletra oda nasıl? İçkilerin durmuş mu Normal yataklar var. Öyle çok bir şey yok odada. Hepimiz alacak kadar yatak var mı odada? Yok. Var. Ee, şey nasıl? Sıcak mı? Normali biliyorsunuz serin buz gibi. Damlıyor mu falan filan. Nasıl ya oda? Odayı o kadar incelemedim ama. Soğuktu kapalıydı bir, çünkü. çok sıcak değil ama. Bir yerden yağmur geldiğini falan görmedim. Odanın şöminesini yapmamıştır zaten boş diye. Boğdur. Hmm. Kasım ayındayız. Yaktırsak mı gittin önce? Odanın şömine var mı? Önden Söyle. Hancı! Çocuğa söyleyeyim. O sırada kapı tekrar açılıyor. Kapı açığında tekrardan bir yağmur ve rüzgar içeri doluyor. Yapraklar falan... Ben yani kapa yaşıyor. kapa diye bağıran adamla aynı anda varmayı deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir anda herkes dönüp baktığınız zaman siz de dönüp bakıyorsunuz herhalde. Ee, bu sefer uzun boylu, dik duruşlu. Siyah bir pardosu ve şapka çekmiş. Yüzünü kapatmış. Yüzü gözükmüyor. Hangi hmm. ırktan belli değil. Bizimkiler. Bir adam elimde bir kırbaç tutuyor. cırt cırk diye böyle sıkıyor onu. Deri eldivenleri falan var. O içeri doğru adam atıyor. Bu sefer kimse seslenmiyor kapıyı kapat diye. Adam tutup ıı, kapıyı kapatıyor. Hadi kapı çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yarıda kaldı. E sen yapabilirsin. Hayır canım. <gülüyor> ee, adam sadece kapıyı kapatıyor. Tek başına kapatmayı beceriyor. Başına. Kapıyı kapatıyor ve şömineye doğru büyük adımlarla ilerliyor. Bayağı büyük adımlar atıyor boy uzun çünkü. Hmm. Ayakkabıları kötüymüş değil mi? Küçük. Yanımızdan geçerken hiç akıyor. Bastı tamam bıcık bıcık görebilen... ses çıkıyor. Şey çamur. Çıkıyor. Şey yanımızdan geçerken şapkasını aşağıma atıyor. Yakası Öyle böyle şey. açık. Şapkada uzun siperli, Yüzü gözlü karanlık içerisinde. Hı. Hmm. Ara lan? Şimdi Gans'i. Bana <gülüyor> <Gansi. gülüyor> Güzel şey, Aramızda Eren diye biri varmış. <gülüyor> hemen ortakta muhabbet ama. Yani, o bir yer varmış. Karışmış <gülüyor> <gülüyor> falan böyle. İnce ince süzüyorum nereye oturacak bu arkadaş. Dikti orda bir tane berjer e, koltuk var. Ona geldi. Böyle gövde üstü oturdu. Tek yani mekan onunmuş gibi oldu. Sonra oturdu. da evet. Ondan sonra da bir sigara akıbı. Bir <gülüyor> onun kırmızı ışığı gözüküyor. Karanlık yüzünde. O kadar yağmur ha. yemiş. Oturu tamam. sadece sigara içiyorsun. <gülüyor> Sınmaya bile gerek görmedi. Rohan <gülüyor> şeyin karşısına oturdu bu arada. Şu ama bu arada Mustafa hemen çıkarmadı <gülüyor> Ya, yani o dikkatinizi çektiniz. Evet. Hasta diyeyim. olur, hasta. Hiç <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkasına havlu koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış karar diyorum sadece. <gülüyor> İyilik yapmak içinden geliyor. Tabii, aynen. Tabip olmuşun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bizimle alakası yok galiba gibi. Yemeğimiz. Yani o da beyler diyor sizin masaya sesleniyor. O iki asker var ya. Bir bardaklarını kaldırmışlar senin e, şey yaptığın. Aynen. Ben de kaldırdım. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Şeker oturmadı. Hadi iki friendly. <gülüyor> friendly. Tak haleler <diye. gülüyor> arsız. Tak diye böyle bardaklarını masaya vuruyorlar. Ya biz değiştik, bulduk. Ee, yani Plan ne? Testisinden biraz daha aşağı kolay. Plan? Keravasarayda bir süre konaklayacağız. Ne Artık. kadar süre? Arabacıya bağlı. Arabacı hava durumunu. Bir dakika ya hava durumunu yüce tanrından, gözlerinden böyle bir rica edebilir misin? 5 day forecast. Hava durumu fikri mi acaba? <gülüyor> Güçlerim arasında böyle bir şey El yok. Elandreya'ya bağlanmıyoruz. Yok. Arkadaşlar, hafta içi açılmadı. gün sabahleyin. <gülüyor> ı, hala yağmur yağmaya devam ediyor. Gozeli'nin kusmasıyla yağmur ve şimşek. Peki. Evet. Ertesi gün Gozeli'nin kusmasıyla yağmur ve şimşek. Ama sonraki gün Gozeli'nin kusmasıyla. O kadar uzun süre kalamayız, tamam. O zaman şimdi spor için şey bağlanıyoruz. Hakan'a bağlanıyoruz sakin. Eee gülle atmada tamam. Yok tamam o zaman ya, e, o kadar uzun süre kalamayız. Yani tamam, aşağı yukarı tahmin ediyorsundur diye sana sorduk ama şimdi yani. Hava e... ne olacak da belli olmaz. Baktığın zaman bulutlar falan nasıldı? çok bulutlu mü tamamen? Yani? Şu anda oturduğun yerde dışarısı gözükmüyor. Tamam evet, ama gecikende hiç bakmadık herhalde. E, Rüzgar, bulutlar tamamen ya. kaplıydı ve olur yağmur, çimşek geceye hiçbir anlamsı yok. Yakın zamanda dinleyecek gibi gözükmüyor. Ya bir gece kalır de değil ya, yarın da ya yarın da şeyin durumuna bakarız yani şimdi durumuna bakarız hem arabacı dinlenir hem atlar dinlenir bir de gide hariteler açıp gideceğimiz yolun ne kadar ne kadar, kadar yağmurda çıkmaya kesinlikle bir geziyse kabul etmiyorum Allah üçüncü gün yağmur devam ederse mecburen çıkacağız artık yapacak bir şey yok Aa, bu durumda kalamayız burada ben hiç hakikaten bir ya Eren senin e, bu bölgenin haritaları var mı sende Aa, sen anlamamışsın onları <gülüyor> lan, lan bana mı ver şemsiyemin üstüne <gülüyor> bakalım <gülüyor> Hadi geri deneyelim adam ah, <gülüyor> mı kaldı yoksa <gülüyor> <gülüyor> Yok hani bir harita aldığımızı hatırlıyorum ama çantalarımın birisinde. Ee, Bak, haritadan yanı sen soralım. Dışarıdan bir ağaç kırılma sesi gibi bir ses geliyor. Çoksuz çok diye bir şey oluyor. Yani sanırım yanlış hatırlıyorsun. Ben Ve aya bir anlama. rüzgar sesi rüzgar hatırlıyorum <gülüyor> <bu zaman. gülüyor> bir yani rüzgar başladı. Yanlış hatırlıyordum o zaman. Yani var mı çantamda başlıyor <gülüyor> falan? <gülüyor> ne? E, harita vardır. Belgelerle beraber Bilmiyorum, benim yazmıyor hiç bir haritayı yazmıyorum. Yolu tarif ederken bir harita vermişler miydim? Yoksa yok. Kariktarken yoksa yok. İki kaydı <gülüyor> ya. Hiç <gülüyor> yok. Yokozoma. Hadi evde olsun. Arabaya çıkıyorsunuz. Şehir kalmış dediğim gibi. Hadi tamam o zaman. zaman. Kendi, Kendi... Kendi coğrafya bilgime güveniyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Ya, e, yolun 4/3'ünü gittik yaklaşık olarak. 4/1'i falan kaldı. Ya 4 işte e, buraya kadar kaç mı geçtim? Zaten gelmeniz lazımdı. Fırtına yüzünden gecikmiş. Büyük bir kısmı katettik yolun. Üçüncü günde e, hala bak tek menzil falan yani bir günde geçirmesi gereken bir Mecbur, yol. Mecburen devam edeceğiz. Dediğim gibi hem atlar dinlensin, bide yağmur, çamur bir şeyler, Aynen. arabacı dinlensin. Dışarıda ağaç devrildi ve deli gibi yağmur var. Yarın da böyle olursa... Ya yağmurdan korksaydık yani, şeker değiliz geri yerim. Bana öyle deme bence. Halit'a hani, <gülüyor> bu seninmiş anlaşılan ama ona yapacak bir şey yok. <gülüyor> Almamışsın ya. <gülüyor> Kimin sövaktı acaba? Değil mi? Kimin? Benim olabilir. <gülüyor> Katılıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> o sikretimayla. Düzattım mı sana hala Tamam. çizgi Korkutun. karizmaydı çizgi da. Evet, karizması Arkadaş bir sandalyeydi aslında. Gol <gülüyor> <gülüyor> <Gözükmüyor> Mimik. Ah, <Ağ>, mimikmiş. <gülüyor> Peki. Vel O zaman dediğim gibi, e yarın tamam mı? Bekliyoruz. Ya hiç dinmezse, ertesi gün sabah herkenden yola çıkıyoruz. Benim planım böyle. Tamam. Bana ne kadar uyumasa da sizi uyuduğu sürece ben de geleceğim. Tabii. Ya zaten şeyimiz, arabamızın üstü kapalı olduğu kadar. Ya, tamam İyi. Tamam işte. iki yeri yamalarız gerekirse <gülüyor> açılan bir yerde. <gülüyor> çakır çakır çakır o, o çakır çakır çakır. Sen kızcağız ne diyor? Bunlar Gozray'ın kutlaması diyor. Bu sefer Damla'ya yersen oturmuşsun ben saygıyorum. <gülüyor> Altına flüdy koyarız biz. için. şey yaparız. He, he, yama yapabiliriz. De Çünkü yani. Yama malzemesi alırız burada vardır. Tamam de, sizden de, diyeceğim şu iki gün başınıza bela açmayın. Evet. Kendi plagen sesinizi basıyorum. Hohoho -ho -ho atmaya başlıyorlar. Ben bela açabilirim ama siz <gülüyor> de <yapabilirim. gülüyor> evet. Evet. Bak. Ben... müdahale de etmiştik arkadaşlarla. Bar kavgası yok. Lofer. Ya bar kavgası olmadan... Bar... insanların klişelerini haklı çıkarmayacaksın. <gülüyor> bar kavgası olmadan bar yok Ya Barsal. yeter. <gülüyor> Kaç oldu bu şey var, bir yerde çetele metele tutuyorduk be. Evet, tabii bir çizik daha bence oraya. Çok fazla gizemli yabancı var şu an barda o yüzden bence... O yüzden... Ya gizem, şu kelitler bence tam şimdi... Şeyle şey inanıyor ya. arkadaş, yumruk yumruğa tanışma ya. Hani yumruk evet. yumruğa değmeden insan tanınmazmış gibi bir şey var felsef hesabı evet. İlk vuruş aşçı gibi bir şey herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki de. Yalnız e, alkolbeniz bizi... biraz çarptı galiba. Hı. Hı. Ben yapmayı gitmek istiyorum arkadaşlar. Ketiyat istersen. Alkolü abartmışlar. Şu anda sesli bağırarak gülüyorlar. <gülüyor> Sen bir çizik de at. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sakin. Hadi ya. Sakin. Eren. Arkadaş. Esmerin adına. Arkadaşça dam. Hadi. Ben onlar takılırlar. İçin dışar. Hadi. İçin dışarım. Hadi. Ben odaya doğru gidiyorum. Çocuklar. <gülüyor> Hiç kavga etmeyin kavga Kusura bakmayın. Tamam Jabbar abi sen e, odayı bizim için ısıt önden. Okay, Şöyle iyi yaktır. Elentra odada ne tarafta? sen de uyumaya gidebilir Eren. Şey Şuradan koridorun sonunda sağda. Okey. E, sen de iyileştirme büyülerini hazır bekletirsin diye umuyorum. Eee kesinlikle. Şey bunlar bizden daha mı fazla ses çıkarıyor Hakan? <gülüyor> e, Eren ya senin şu Kelet Hatunlar hakkında bir şarkın vardı. Neydi o? Ha o şarkıyı diyorsun. Tamam diyor. Adamların belki, masasına doğru. Evet, Kocanın melo olanlardan bahsediyor. Belki arkadaşlar duymak isterler değil mi? Evet bence. evet bence de. Bize katılmak ister misiniz? Şarkayı biliyorsunuz. Kime diyorsunuz? Kerem. Masalarına doğru ilerliyoruz biz. Ha tamam. Elimizde bardaklar. Tam adamların burunları falan biraz kırmızı olmuş artık. O en güzelim. Adamların biraz Ben filetini çıkartıyorum. Ve şey bir sürü bardak var. Üç kişiler ama yani 9-10 tane bardak var. Oh mis gibi. Mas Masalara oturup. Bir sandalye çekiyorum. Ve yanlarına koyuyorum. İçiyorsunuz bizi davet etmiyorsunuz. Ne saçma sapan şey bu deyip oturuyoruz. Saçma baba. Siz de kimsiniz arkadaşlar? Nasıl yani? Nasıl yani? Tanış olmaya geldik buraya zaten. Bendeniz. Hakan. Bende Eren. Hakan nereli Hakan? Çeyli yaksıla Hakan. Çok önemli değil. Cüneyt Hakan galiba. Nereli biraz basit söylüyorsunuz. Nereli Hakan nereli? Buralı bil var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nereli <Nair. gülüyor> Kendi hanımefendi arkadaş var da o niye gelmedi bilmiyorum masada kaldı. Onun aklı başında çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Galiba. Ne, neyse. Buyurun ben de der. bir derdiniz varsa yardımcı. Ben de şeyi fark ettim hiçbir kelip türküsü bilmiyorum. Bir türkü söyleyin de öğreneyim ben müzisyenim. Aa tamam bir adam böyle kaslarını kaldırıyor. Adamın böyle yaptığı zaman 18 sekiz tetrasini hissediyorsun. On sekiz yiymiş. <gülüyor> <gülüyor> MPC'den doktor olmuyordu. <gülüyor> Artık oldu. Bizde de olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> olda, <gülüyor> ne oldu? Ne <gülüyor> oldu? Şöyle bir nasıl sıkarak oturuyor muydum? Evet. Oturtmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben şey omzum derdiyse geri alıyorum onu. Bir takıyorum yerine. O zaman ben giriyorum diyor adam. Ve ee... Bir takım böyle neşeliye benzer türküler söylemeye başladı kendi tabii ki Kırlit dillerinde. Ben de Filit'le alışmanın içinde istekle etmeye çalışıyorum. Ve e, kafaları karışmaya başladı. Aralarında da Kırlitçe konuşmaya başladılar. Türkçe yurtlar. <gülüyor> Samanyıktan kaldırmadım büyüklüğünü. 13'e. Necino? Anam. Ben de Filit'le onların ritmini tutturmaya çalışıyorum. Ha tamam ya aşağı yukarı Kırlit'in yakalıyorsun ama tabii hiç duymadığın ezgiler. Böyle o zaman kol kola giriyorsunuz. Artık bir yerden sonra dön dön dön dön dön dön dön dön Bart Bartson'klar falan bir şeyler. <gülüyor> Ve o sırada eee engizisyoncu hey! diye bir ses çıkıyor. Tepimizden <gülüyor> bakıyor. Bence bunlara şey sözsüz olan arkadaşım kendini <gülüyor> vurduğu zaman masa şey masanın üzerindeki bardak bir zıplar o bıçak falan var dedim ya o da zıplıyor böyle yere düşüyor alıyorum ben koydum. Ben eskiden kavga çıkarmayı planladığımız yeni arkadaşlarımıza. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu adamın bir yerinde sopa var ama nerede olduğunu ben söylemeyeyim. Ee, bu onun bir çıkarmak lazım bence. Bu ne? Eğlenmeyi bilmiyor. Kelitleri dedi mi dedin ben? dedim. Sopa. Adamlar şöyle dönüyorlar. Sonra size bakıyorlar. Yalnız o bizi benzetir. Direnli çocuklar. Oğlu Türkçilerinize şarkıları. Eren, Eren, Eren dur. <gülüyor> Asıl olayı kaçırıyorsun. Adamın omzuna elimi koyuyorum. Bardayız. Kavga etmeyecek miyiz? Sessizlik oluyorsa kafayı gömüyorum adamı. Şeytanın adamı. Dur konuşuyorum ben. <gülüyor> adam <gülüyor> adam, <adamı. gülüyor> adam kavga da çıkarttı. Şeytanın, Şeytanın adamı. Ya biz de şeytana tapıyoruz bizim ailede. Ne olmuş? olur? Adam, biz, biz de Asma Göz'ün tapınanıyız yani. Biz de Asma Göz'ün tapınanıyız yani. Adam bakıyor böyle. O zaman biraz sessiz konuşun kardeşim. Edep yahu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Tabak adamı görüyorum abi. Abi <gülüyor> söyle. <gülüyor> <gülüyor> adam akıllı beyler. Adam akıllı adam abi. O zaman biz ne yapalım? Dışarıda mı kavga edelim? Ne yapalım? Olmadı ki. Bu bugüne kısmet değilmiş. Ben çeteleyi siliyorum. Kancı <gülüyor> <gülüyor> şş yapıyor. Masadan kalkıyorum abi. Kalkarken bir tane bardak devirip odaya gidiyorum. Ben de eşimi alayım. Ben de ben de yanına geliyorum. O sırada ee... Ha sen odaya giderken sen masaya dönüyorsun. Ben masaya dönüyorum. <gülüyor> yalnız bırak bak olmaz. Ben sadece böyle karıştırdığımızda yalnız olmayı diye. Azla beklediğim bir süre. Çok da pifi. Açıkçası. Sen o masaya doğru dönerken İngiliz sonucu seni kolundan tutuyor. Hafif şöyle sertçe eğiyor. Hani kulağına bir ister gibi. Yani tamam. Bir yarım saattir beni kesiyorsun diye. Yakınlık olmuştu aramızda. <gülüyor> Bu çocuk yakışıyor. <gülüyor> ya, neyse ya. Ben abi ne alttoda geldi Aynen öyle. <gülüyor> yani. ya, dur be. <gülüyor> Sayı <Sen> yaptın. Bu tuşeyin bozuldu. Yes. Havalı <gülüyor> sahne. Adam seni iyiyor. Basını gelirim bunlar kaçak avcı. Bunların yanında durmayın. Değer yakını bırakıyor. Kaç ceket geziyor. Sen Boy tatlı adamlara benziyorlar. Bence sen başka yerde takıl, uğraş. vallahi benim görevim gördüğüm yanlışlığı düzeltmektir. Bana şeytan böyle bir misyon yüklemiştir. O zaman o iki şey saattir mi? niye buradaki doğru adamlara dik dik bakıyorsun? Doğru kim? Sen misin? <gülüyor> Yanımda bir çelyak soylusuyla geziyorum. Bir çelyak soylusu mu? Hangi ailenin? Korur ailesi O zaman o da biraz edebine dikkat etsin. Sen... Şeye, bir rahip olarak bir soyduya edebini mi öğretmeye çalışıyorsun? Evet. Çünkü bizim tapınağımız onun soyduğundan daha üstü. Bu dağabeyle. Bunu o duyunca ne tepki vereceğini bilmiyorum ama ben... Tamam çağır. Uyumaya gitmiş olmaz. Ay canım uyusun tamam. Uyusun <gülüyor> <Üksün gülüyor> lazım tabii değil mi? Tamam. Ha, sen de uy istersen. Yap. Sütini içip yapmış. <gülüyor> gaz yaptı. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> yuttu çünkü <gülüyor> o kadar lafı. Hani <gülüyor> hana Han ve hanji'yi olan saygımdan bu konuşmayı burada bitirelim. Kilit defa gördüm yani normalde. Tabii bu kadar saygılı olduğunuzu öğrendiğime sevindim. deyip arkamı dönüyorum. Tamam. <gülüyor> o sırada kumar masasından bir bağırış geliyor. Sizin Hilmi var ya arabacı Şerefsiz Saçlarını tutmuş hayır kaybettim diye masanın üzerine atlıyor Bunlar mızıkçılık yapmadan diye ayaklarıyla dürtüyorlar bunu Masanın üstüne yatıyor şu an Aaaaa Bize güzel Bağırıyor o Böyle şey Oradaki pulları çipleri falan alıyor Böyle sağa sola fırlatma yaşıyor Oyun bozanlık diyor Kardeşim kaybettin diye bunlar böyle keyiflendiler <gülüyor> Kıhıhı Ben Elhandıranın yanına otururum <gülüyor> En azından bu sefer Başınızı derde sokmadığınızı söyledim Hımm Yani Denedik Olmadı. <gülüyor> Bazen sadece olmaz. <gülüyor> okay, istersen bizde içini bitirdiysem çıkalım. Hadi. Burada birazdan ortalık ilmi sanırım ortalığı karıştıracak. Biz yapamadık o yapı. Neyse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani toparlanmak için bir gün olacak en azından. <gülüyor> Morluklarını iyileştirsin artık. <gülüyor> Belki. O zaman ben masadan kalkıyorum. Sen de kalkmam bekliyorum. Kıyafetler, artık yarı kurumuş kıyafetlerimi toplayıp, şey, e, bunun botunu da arkadan unuttuğumu fark ediyorum biraz önce? Pardosunun botunu da alım. E, yani arkada bizden olduğunu bildiğim hiçbir şey bırakmayıp, şeyi çıkarım. Tamam. O sırada e, Hilmi almak almakta gözlerle sana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> kaybetti. O ne? Kimi kaybetti? Şey <gülüyor> <gülüyor> Para mı var abi, atları yatırdım. Ah. Masayı dön. Arkadaşlar, mi adamdan kevsi kaşak. <gülüyor> Nokulardan arabacı olarak Hilmi'yi sildim. <gülüyor> atlar kim kazandı, Hilmi'nin atları? Üç kişiyiz. Hepiniz mi? Hepimiz birer at. İki, i̇ki at var. Birisi yazılı birşey almıştı. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Artan ikiye almışlar bile. Atları kesmişler paylaşmışlar tamam. bile. Ee, şey, iki kişiydi o zaman. Bir bir almışlar. Kaç para yerine yatırdı atları? eee iyi geçeçsin. Hayır altın. <Gülüyor> çok kaybetti. Sabahtan beri kaybediyor. Hani daha zaten yeni oturduk. Akşam geldik, sabahtan beri kaybediyor. <gülüyor> Yere gitsek <gülüyor> ne kadar doğrulaşıyoruz? İlmenini yakasından <gülüyor> tuta kaldıramıyorum sadece tutarım. Hani bir cool bir sahne beklenmesin buradan. Ben yatıp uyumasaydım ne yaptın oğlum sen? Adam. Abi ne yapayım ya kazanacaktım ama ya onun lafından diye. Bir adım sen düşündün. kendin sen bize yolculuk sözü vermişken, biz sana yolculuğun parasını vermişken nasıl böyle? Abi tamam borcunuz varsa tekrar geleyim kazanacağım ben şimdi. Siz bir paralar çıkarmışsınız verirseniz onları ben şu anda hemen kazanıyorum. Atların üzerinde Şakal, ekstra parada kazanacağım. bak lan. <gülüyor> İkna edeyim. Ben, bizim biz buna biz, biz, <gülüyor> kaç altın vermiştik yolculuk için? Ya doğru düzgün altın bile değil ya. Gündürbe bir silver falan ya, bir gümüş akçe veriyorduk. Yani. O zaman son <gülüyor> bir gün yolculuk için bir gümüş şey yapacaktık değil mi? Ya mesela. Tam yani mesela beş gümüş verdik, Hı. dört gümüşlük yol aldık. Ee, seni, sana borcumuz olan bir gümüşte şey bize borcun olan yarının hareket etmeyeceğimiz zaman bir gümüşte kalsın. Onunla kumar oynarsın deyip yakasına ittiriyorum. Abi onda kaybettin. Ya! Daha <gülüyor> varsa gör. Aa, tamam. Adam yere düşüyor, ayağını kalkmaya çalışıyor. Adamın in sahiplerine gidiyorum. Gördün ki, <gülüyor> Merhaba. Biz gezginlerimiz... Araba kardeş, otur, senin de ifadeni alalım. Evet. Ben kumar oynamaya değil, iş teklif etmeye geldim. Eee iş, şimdi bizim dilimizden konuşuyorsun. Şimdi, atları aldınız, evet. arabasını aldınız mı? Fark etmez abi. Başka arabanız var mı? Olsun, ata biniliyor, araba binilemiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Size bir iş vereceğim. Allah'ım da pis. Bana, Sabah, pis. Bir, bana, bir araba, bana bir arabacı bulun. Bana bir arabacı bulana 3 gümüş vereceğim. Bir sana bir, bir yandaş şey oluyor. İkisi 3 kişiydi ya. Üçü de birbirinin yakalarına yapışıyorlar. Böyle birbirlerini sartsmaya başlıyorlar. Ben ben ben ben ben de birbirine çekiştim. Bizi e, ya yarın yağmur dinerse ya da bir sonraki gün dinmezse kasabanın adı neydi? Belhay. Belhay'a e, götürecek bir arabacıya ve arabasına ihtiyacım var. 4 kişiyiz. Bana bunu bulun, siz olmak zorunda değilsiniz, bana bunu bulun, üç O sırada bunlar işte ben ben ben de çekiştiriyorlardı ya. Ama arabanın atını kendi getirecek. arabanın kendi getirecek. Arabam var Siyah pardusuyla vardı ya, şapkayı şöyle aralıyor, ben sizi götürürüm. Dayı, <gülüyor> şimdi hani, <gülüyor> <gülüyor> böbrek ödemem, <dayı>. yok <gülüyor> demem. Kafayı kaldırıyorum. Bir gümüş çıkarıyorum, masanın ortasına atıyorum. Tamam, teklifim kapandı. Ama lafı bir kere çıktı ağzımdan. İşte mesela bir nal deyip gümüşü atıyorum. 3 adım mı mı attın? 3 adımın ortasına kavga etsin. 1 gümüş attım. Evet. Şu anda yumruklaşmaya başladılar ve hancı bağırarak üzerinize doğru gidiyor. Ben uzaklaşıyorum zaten. Şu Tamancı böyle tutuyor yakalarından şöyle bir silkiyor onları falan. Sen ne yapıyorsun söyle. Ben şey yap, bir de. bir daha. Takta, oje düştü ya. Viskisini şey, şey, işte ya. <gülüyor> şey yapıyor. Çık, çık, çık. Ha, biraz önce yoktu. <gülüyor> bir adet şaraptan başka içecek burada. Bu <gülüyor> kendi getirmiş. <gülüyor> şey. Adam <gülüyor> yaş, <gülüyor> kendi viskisini kendi getirecek. Eee otur. sene Merhabalar. Adınız Adam Wolfenstein mi? Ben de Erindier. Adam cool isim söyleyince. <gülüyor> Alman galiba. <gülüyor> galiba. <gülüyor> ee, sana işaret ediyorum. Neredeyse sen o masaya gelmemişsin. Ben hiç. yakındayım. O zaman seni de yanıma davet ediyorum. Birazcık güvenliğim mesafeden seni takip edeceğim edelim. Okey, tamam. Yanıma davet ediyorum de. Ee, demek teklifimi duydun. Üç gümüş. Bizi yarın ya da öbür gün yağmura göre Belhayma e götüreme. Tamam, isterseniz yarın çıkarız. Yağmur bana fark etmez. Benim atlarım iyidir. Kadir Atı. Güzel. Nerelisin? Kadir Alı mı? Hayır canım, buralıyız. Dağlıyız. Suratı görünüyor mu şu anda? kafaya kaldırdı, evet. Ee, çok sert, ee, üzerinde bayağı çizikler falan olan, kalın böyle sakallı falan bir adam. Hatta ağzı e, açamıyor, ortada ortada sorun olabilir. <gülüyor> <Wolfenstein>, İlginç <değil mi? gülüyor> <Wolfenstein. gülüyor> okay. Tamam, yarın sen nerede buluruz? Burada. Burada. Çiçik, tamam, bir yer. Hayır, odanda olursun, şey olursun değil mi? Odada o dört köz odada oturulur mu? <gülüyor> Kafayı yersiniz. Ben Siz ben ben odanızda oturmayın. Şimdi e, bizim ikili uyumaya çıktı. Dört kişiyiz. Ee, o zaman yarın sabah yola çıkarız. Konuşuruz tekrar. Tamam. Dört yolu, dört akçe. Dört akçe. Altın. Şey, akçe, el, gümüş. Ha. O Hı. zaman al ikisi şimdiden. Başka başka alacağım Bir şey yapalım. Özel <gülüyor> olacak bunlar çok. Hemen şey yapmalı için. Evet. Ee, i̇ki iki, iki akçan şimdiden arabaya binince diğer ikisinde böyle. Yok başka yolcu aldım ben neden Yani bize dört kişilik yeri ayır. Ha tamam tamam. Hani bir şey olmasın. Tamam bir de... Araba minibüs gibi doldukça kalkıyor. Yok yok. E, bize dört, bize dört <gülüyor> ben değil. Ben hayma Hayır ama. Yarın sabah kalkacağız o zaman. E tabii. Tamam. Don ben sen. hayma bir iki, bir iki, bir. ben <gülüyor> hayma bir iki. Tabii, tabii olmadan da kalkar mı? Sen o zaman buralarda tamam, da burada gördüğün gibi eee tabii canım ben bu hattın şoförüyüm diye. Arabacı <gülüyor> <gülüyor> sendikalaştınız mı? <gülüyor> yok bu devrede. Bu hatlı minibüs var. İki herhalde karşıya konuşuyor. Pardon bak bu bile geçiyor mu? Ni mi? Öğreticçi oluyorsun sen. Tam bizde abi her şey tam. Tamam. Aktarma da yok. Tamam. Akşam olur Sabahın tabii başlayayım. bir menzillik yol. Çok güzel. Yani yağmur zamanımızı uzatabilir tabi ki. Yol akşamı geceyi yolda geçirmeyelim de o bana yani. Yok. Ee, o zaman yani sabah görüşürüz. Tamam görüşürüz. Erken hazır olun. Buraya tamam. dizilin yumurtalarınızı yiyin. Evet Çokça kahvaltımızı zaman. ederiz şey yaparız Senden kalırsa yeriz. Ee, ve senin için bir sorun yok herhalde. Çünkü Hilmi'nin artık ne bizi, ne kendisini götürecek bir durumu kalmamış. Peki, buradan çıkarken... Peki benimle benzemiyordu zaten. Hilmi sana geldi, ya ablacım iki kuruş verirsen ben şu paramı biraz toparlayayım. Sen iyi bir abla benzesin. Gozreh versin. <gülüyor> ben Gozreh'e desem vermeyeceğim. Hayır, Gozreh versin. Aracısı sen değil misin? Hayır, hayır. Giderek kendisiyle konuş. Kendisiyle konuş. Ee, bu Hilmi yarın büyük ihtimalle buradan donsuz çıkacak, o yüzden... <gülüyor> Biz başka birini bulmamız iyi oldu. Wolfenstein'le ilginç bir adama benziyor diyerek merdivenlerden yukarıya doğru hareket ediyoruz. Yok yukarısı şey Aynı odada mı Tek şey? Teyzem'in. Yani, koridordan. Tamam, koridordan ilerliyoruz. Yanımıza gitmeşale kaptım. Ağabey işte bana sol gösteriyorum. Meşale kaptım kenardan. Yoo meşan kapmadı. Karanlıkta göre göre gidiyoruz değil mi? Doğru. Ne güzel evet. Bir elf er, bir elf er soylu. Siz oradan koridordan geçip odanıza giriyorsunuz. Oda dört duvar hiçbir eşya yok. Sadece işte bir tane sehpa gibi bir şey var. Bir <gülüyor> su kabı var yani sabah elinizi yıkamanız için. Bir de dört tane gel 5 6 tane bir sürü yatak var da yani siz kaç kişi indiriyorsunuz yatıyorsunuz. Biraz şey böyle genel bir oda gibi bir şey. Şömine yok muydu içinde? Ee, yok yan duvarda ısınıyor. Evet. Biraz soğuk yani kat kat giyinip uyuyacaksınız yapacak bir şey yok. Ben o yan Benim duvara zıpladım. Ben gittim. gittim. Galiba ben de soyundan ötürü soğuktan pek etkilenmiyorum. Baldır çıplak yatıyorum ben. Ben önce bir yatağı yapmadan önce çarşafları bir şey yapıyorum sık Tümsek eldeci toz daha da kalkıyor. Maazam. Yani. Olsun evet <gülüyor> ben yatan üstünde hiç almadı ne demek? Bir tane örümcek çıkıyor tık tık tık tık böyle yukarıda koşturuyor. Okay başka örümcek var mı diye bir şey yapıyorum. Bir kakalak çıkıyor. O, o da kozdur hince bir şey canı saman ya. Hı. Olsun. Uydurmaya önüş... gelmiyor. Öldüremiyorum farkındayım ben bir sürü örümcek gezdiriyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmüyorum sadece böyle kovalıyorum kış kış yapıyorum. Hakan dur bak çaprağı uyandırmayalım. Böyle. Ne? Hakan. Yalan. E ee, ne delirdi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bir sakin ol. <gülüyor> oğlum uyu <gülüyor> bacaçacaksın. Hakan, sabah erken kalkacağız Hakan. Niye? Şu, yeni şoför buldum bize. Eskisine ne oldu? Atını kaybetti Hakan. <gülüyor> Atlarını kaybet. Atını kaybetti. Boş ver sabah anlatırım uyusun. Yani rahat bırakırsan uyuyacağım da. Neyse. Tamam, uyu. Niye uyandın uyandı o zaman? Niye uyandın? Ben orada <gülüyor> diyorum niye uyandın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi uyu. Benim kalın battaniye var. Bir şey değil adamlar aslında? <gülüyor> <gülüyor> kalın Zor bir tane ya. battaniye var. Ona sarınıyorum. Başka battaniye isteyen varsa. Battaniye... Oda da var ya. Hı. Öyle. Açtığın zaman yamalı Hı. şeyler yorganlar. Bir tane şey, yani çantamda bende. bir tane de kış battaniye var. Bir tanesi bana vermiş. Yani o da sürekli yalnız. yanımda. Evet. <gülüyor> o zaman bir tane. Ben okay. o zaman, ben zaman o kişi battaniyelerden birini alıyorum. Rüyamızda nice zaferler görüyoruz ya, Uyuyoruz da. <gülüyor> Ve sabah oldu. Tabii bir camınız falan olmadığı için şu anda kapalı bir odasınız, bilmiyorsunuz. Yani dışarıdaki gürültülerden fark ettiniz sab olduğunu, insanı uyanmaya başladı. Ben bir e, vagon yolculuğu hakkında bir rüya, kötü bir rüya gördüm ve uyanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ve Kauçuklular ilk ben uyanıyorum böyle işte bir şey müzik falan böyle garip bir rüya böyle camdan kafamı çıkarıyordum falan e, ve sonunda ben uyanıyorum. Kes kes <gülüyor> Sonrasında ben uyanıyorum. Ben hep erken kalkarım zaten. O yüzden öyle hazırlanıyoruz. Ben uyandığım anda bunları hemen durtuyorum. Ne çabuk var? uyanın çabuk çabuk. Acelemiz var. Hıh hıh hıh hıh. Bir şey yıkıldı. Abi bak hanı <gülüyor> söküyorlar hanı. Çok <gülüyor> iyi hanı <az> söküyorlar. <çeker>. Gidelim o zaman. Ne <gülüyor> şey, oluyor? Ben, ben söylemedin mi dün ben akşam size? İşte e, ben, e, bizim şey donuna kadar kaptırmış kumarda bizim Hilmi. Hilmi. Evet. evet. Yani donun daha almamışlardı biz kalkarken ama yani oraya gidiyordu ola. E, atları falan kaybetmiş. Ben de dört gümüşe, dört akçeye e, başka bir şeyciyle anlaştım. Bizi son kısmı götürmesi e, arabacı mi? başka. Arabacı. Bir minibüscü var arabacı oh, değil. İki dakika uyuduk Hı. ne macera olmuş bizim arabacı gitmiş, kumarda kaybetmiş, atlar gitmiş, yeni arabacı bulunmuş. Ne oluyor ya? Boş ver, boş ayarlı ayarlı Sabah ya. söyledim, akşam söyledim ya sana. Yine babacı, evet. Melibü sattı varmış burada. Aynen. Ha, peki, okey. Kim şey, o? E, çalışan gibi böyle gidiyor geliyor. Dünkü siyah şapkalı var. Evet. Ha, gizemli tamam. tip. Hmm. İşte zaten onu o. herkes tanıdığı için öyle handa da karşılamışlar. Hiç şey, müselsef etmemiş ona. Ha. Buranın yerlisiymiş. Peki. Ee, ve Bizi götürün. Ama izleyelim. erken saatte. Hadi, çabuk çabuk kahvaltı falan edelim. Bana bir inanmaz. Amma doğaları doğalar net. Zırha bir el atarsanız. Zırka giymesi lazım önce. Zırh giymenin ne kadar gereksiz olduğu konuşması. <gülüyor> Anlatmış benim daha önce. Bejovu giliyor bilmiyorum. Ha sen bularsın. Bejovu pardon bir daha anlatıyorum. Siz kahvaltıyının ben de meditasyonumu yaptıktan sonra geleceğim. Okey tamam. İlk tamam. aşağı ben iniyorum. Yumurta. Olur. İki tek. Patates. Tamam bir yumurta. Aşağı iniyorum. Epeyler ben niye? Kimi ayarladım demişti de dünki değil. Aşağıya de. Bodrum'a indiğiniz zaman kiler. <gülüyor> Aşağıya inmiyoruz tabii ki. Aşağıya inmiyoruz tabii ki. Aşağıya inmiyoruz tabii Tek kattı tamam, yani. çünkü <gülüyor> burası. <gülüyor> <gülüyor> Neden klasik iki hanı kattı düşünüyorsunuz? Koskoca kale tek kattı tabii ki. <gülüyor> Mimar adamın oyununda oynarsanız <gülüyor> böyle saçmalıklarla karşılaşırsınız tabii ki. Ben kapıyı açıp kapıyorum. Böyle doğruluklarla karşılaşırsın. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Gerçek Peki. bir kervansaray deniz lütfen. Vay, <gülüyor> Baştan yapın. Ben ancıdan rica ediyorum. Dört yumurta, ikisi patatesli. Normal. Düz yumurta. Peki tamam bir de sucuklu olsun o zaman. Var hani mı suyumuzda mis? Var tabii biliyor musun. Ekstra <gülüyor> sen vermezsin. Olur olur veririm. Aa, günaydın. Kime günaydın diyorsun? Adama yaklaşıyorum. Hangi adam gülüyorsun şimdi? Ha tamam. Ben o de beşinden tek başına. Ne o? Şey Dün akşamla aynı sahne. Adam hiç bozmamış ya da sabah geldi aynı Daha şekilde oturdu. Oluyor. Gene oturuyor da e, prosunu, viskisini çık çık çık, çık yapıyor. Selam ben Cembar. Ben arkadan Söyle nefes nefse koşuyorum. Heh. İşte sen bahsettiğim iki yolcudan biri bu. Ha, tamam. Ee, Yoldularsınız. Evet. Diğeri de bak şuradaki iki buçuk metre olan o Sonra çay şey içiyor. <gülüyor> biz buradan Belhaye gidiyoruz. Ee, dün akşam galiba zaten Ernel'e görüşmüşsünüz. Ee, biz burada be dört kişiyiz. Ee, bizim için arabada yer ayırmış galiba zaten evet. Başka evet. yolcu var? Ee, var. Başka Araba altı kişilik. Diğer iki yolcunuz daha var. İki yolcunuz daha var. Evet. Okey. Güzel. Ee, ne kadar sürede orada oluruz? Ya, akşama varırız. Orası bir menzil. Akşama doğru varırız. Ha güzel okey. Bu hava koşulları bir etki etmez diyorsun. Yok ben süreyim. Rahat rahat gideceğiz. Atların benim iyidir. Kadir at. Aa söylemiştim ben de akşam size Kadir at olduğunu. Her şey Ben uyum. Okey. Okey. Kahvaltı ettin mi? Ettim ettim. Ben de tamamım. Sağ ol. Okey. Etmen için beraber yedim. Bak çok güzel sucuk yumurta. Yok ben de Belki okey, masaya doğru geri dönüyorum. Ya konuştun lan adamı. Sucuk yumurta sevmiyormuş. <gülüyor> ben de geliyorum, şey... adamı diyorum, e, şimdi şeyde uğraşmadım, araçta uğraşmadım. Zaten bizi alırsın diye bir iki sivri de çıkarıp türüyorum adamı. Sonra ben de masaya oturup kahvaltımı şey yapıyorum. Bununki de soğumasın diye üstüne başka şey, bir tabak falan bir şey kapatıyorum. Ha, tamam aynen. işte yumurtalarınız geliyor, sütleriniz geliyor. Oh, Uluk sütler. <gülüyor> Bal geliyor böyle parmağını doldurup yemebilirsin. <gülüyor> Bayağı lüks geldi ya. Kancı sana ayı diyor. <gülüyor> Lütfen bir soylu böyle konuşamazsın. <gülüyor> adam soylu. O şey. sen, ben çok ben soylu. Ben <gülüyor> sen çok güzel <gülüyor> <de verin> çocuk. <gülüyor> Yapmadan şey değil. Hep, hep öyle diyorsun ama kaçanın kim oldu belli. Bak ya. Bu okay. arada hatırlamasın kaçan benim. Ve bir saat sonra kapı açılıyor ve içeri ıslak bir şekilde o bu hancının çömezi vardı ya bir tane O böyle koşturarak geliyor, abilerim abilerim diye koşturarak geliyor ve ablacım <gülüyor> <gülüyor> Koşturarak geliyor, sizin arabanız hazırmış Ben e birazcık bu. geç başlamıştım zaten yemeğe, yemeğimi tam bitiriyordum Hadi go Aa bak bak, bak. bir şey istiyor Bir şey istiyor, bir şey istiyor Yok yok sen istememiştin onu boş ver sen Bir şey istiyor <gülüyor> <Bu de ya. gülüyor> Pastırma partisi koyuyorum çocuğun en iyiydi ne? ben istiyorsun <gülüyor> At onu diye. sen Sucu. bak bizi Sucu. provoke ediyorsun. Atısı tutuyoruz. Sucuktu, hamsi sucuk. Hadi gör. Ey avlu ya. yazık yine. Şuna bir, gülüyor gülüyor? <gülüyor> daha, bir bir şey yapsaydın ya belki düzeler şurayı. Benim düzeltebileceğim. Bir şey. Benim bebeklerim arasını. Onu daha büyük. Onu daha büyük bir tane çarpmış <gülüyor> bence. Bunu işte 3 kere atmışlar, 2 kere tutmuşlar. <gülüyor> Gol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yardım etsin canım. Evet. Etsin etsin. Hadi, hadi çıkalım beyler. <gülüyor> hadi. Geç kalmayalım. Bıda. Bıda, bık, bık, bık. Ben karlamadır mıyım da çıkıyorum. Avlaya çıktığınız zaman e sağlık yağmur devam ediyor ama öyle dünkü gibi değil. E daha artık düz yağ yok. 45 derecelik açısı falan yok. O rüzgarın etrafı yüz süpürdüğü bir fırtına yok. Sadece yağmur sakince yağıyor. E, ve arabada bu, deminki arabadan o sizin arabadan çok daha büyük bir araba, 6 kişilik, baya ama eski bir araba o belli, yüzü bayağı eskimiş. atlarda dört tane siyah iri at böyle, atlar yapıyor, burunlarından dumanlar püskürtüyorlar. <Gülüyor> bu. Yo, ya puşanak yanmışlar. Arabaya şans. bakıp, Ağlam. Alman mühendisliğiydi. Volkswagen. Deflansızı. Ya da direkt Mustang'te diyebilirsiniz yani. Amerikan ama yani şimdi olmaz. Adı Alman Wolfenstein. Umarım oyunundaki gibi değil. Hölfeştine 3 değil. Adam arabanın üzerinde oturuyor ve size bir el hareket yapıyor. Hadi. Kapıyı açtım hemen. İçeriye bakıyorum kim var kim yok. İçeri, kapıyı açtığın zaman diğer iki yolcu karşılıklı oturmuşlar. Bir tane sonra sizin Ozan böyle şeyini almış eline. Sazını almış böyle oturmuş pusmuş. Karşısında gayet rahat bir şekilde oturmuş olan sizin İngilizce e, oyuncağı. Kapı tarafına oturuyor. <gülüyor> ben şimdi şuraya böyle çapraza bakarak. Ben de günaydın tekrardan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Sizin arabacınız ne oldu? Ee, önemli değil. Ee, dün akşam bir şey yamam mı vardı. vardı? Ne? Bir yamam mı vardı? Ya arabacı işte. Ya montakiydi. Cezasını keseriz. Yok geldi. Yani. Yani kumar... Tamam. İn. Kes cezasını. Biz gidiyoruz. Sana. Ha, ne ne sorun ne? Kumar. kumar şey, da para kaybettik. Yani Attı kaybettik. Bütün kötülükler anası kumar. Kumar oynuyordu. Tamam, haklılar. Küçük ben anasılamıştı değil mi? benim çok anası vardı. Alkol ediyorlar ama. Lavaş. Yani. Lavaş. Yeterince yakın. Hangi çeyiz? Pantolonuysa. Ben şeplerim. Dün akşam adınızı alamamıştım. Eren ben. Ben de septimiz. Derya Kalender adınıne gocu gocu sıkıyın. Memnun oldum. S sizi de sanki saklı bir, bir sıra sormamışım gibi hissediyorum Ozan Bey size Ozan Ozan demeyelim adınız demeyelim. Adım Münir. Ozansa tabii Ozan Minir Ozan Minir Selçuk Ben Minir oğlum Ben de çeli şey yaksam Korur hanesinden Hakan Ha demek siz toylusunuz diye Septimus ayağını kaldırıp tekme Değil? atıyor karşısında oturan Ozan'a. Ozan zıp diye kaya gibi diyorum ben çocuğa Gidersen ona hikayesini söyle işte Ben Minir Siz tanışıyor musunuz? Biz dün akşam tanıştık. Ha, akşamdan kalan Şu de. bizim saygılı soylu değil mi? Kendisi çok saygılıdır, tamam. Yani ailemiz... Metinizi çok duydum, çok saygılısınız. Ailemiz saygılı <gülüyor> tapınağına ve hükümete vergilerini düzenli şekilde öder. Harika. Tapınağı da besliyorsunuz herhalde. Tabii canım, onlar sayesinde sizler de böyle gezip uygarlığımızı dağıtıyorsunuz insandan. Kesinlikle, ben buralara girmesem var ya iki gündeki kopuk. Öyle öyle, dün akşam gördük yani. O kilit masasını dağıtmaya niyetim vardı da. Vardı da üçe bir girmek istemedim. Yani ben de senin hatırına zaten çok, bulaşmadım. Yardım eder mi? Tek başıma da alırdın. Bana bak, onlar daha anda uyuyorlardır. Odalarını basalım mı? Geç araba kaldı. kalkıyor, araba değil <gülüyor> ben kapıyı kapatacağım. kalkacağım. Yorulda açıktık ya, mi? şeye uğruyorum. Evet. Biz hazırız. Top, top. Demokrasi getirecektik bir tane. <gülüyor> Demokrasi getirelim. Petrol yok burada. Petrol yokmuş Neyse, fazla vakit harcamayalım 3 tane dandik avcı için. Yolumuza bakalım. İyi hey, tamam, ben onlarla daha rastlaşırım zaten. Muhtemelen evet. buralarda çok geziyorsa Arabacı diye pam pam pam arabaya vuruyor. O sırada araba ben herkese Bu sırada arayın. kalkınca ben arabacıyı kafayı çıkarıp yanından. Ne oluyor ben bunun için <gülüyor> <gülüyor> Şey vurunca mı? Ne sorunca mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyoruz? Daha hızla mı? Avludan çıkmadık diyoruz. Evet. Doğru şarjı. <gülüyor> <çıkayım. gülüyor> Sakince <gülüyor> atıyor. ya atlar şöyle bir tırsılı yapıyor tık tık tık tık tık diye yürümeye başlıyorlar o evet, sırada da. hızlı bir şekilde tabii bu atlar iri atlar bir adımı iki at koynuyor. Oo. Oh, Aygır diye boş vermiyoruz işte. Tamam. Ve e, ana kapıya hızlı bir şekilde gittiğiniz için kapı cemem böyle çıkıyor adam yamuk yamuk yüzüyle çıkıyor böyle koştuuran kapıyı tuhut diye açıyor o sırada atlılar hızlıca çıkıyorlar dışarı. Ne kadar? Ve e, dört nola diyor tık tık tık sür atla. Dağ yollarına tekrar giriyorsunuz. Dediğim gibi ya bu sefer artık yağmur <gülüyor> e, normal sandık o. Demek ki fırtına yok ya dün akşamki fırtına yok ve o yüzden dümdüz yağıyor. Siz üstünden geçerek ilerliyorsunuz. <gülüyor> Eren tebrik ederim Ormanlar güzel dağılır. şoför bulmuşsun. Bu sefer çok hızlı gidiyoruz. Hilmi'den kat kat evet, daha iyi yani. Ben, hatta belki zamanından bir erken varacağız. İşte bunun odundan oldu. ne olacak? Hep kötü kötü şeyler buluyoruz. Sonra ah de, anam öyle dedi, ah babam böyle yaptı. Babasının ne oldu? O adam bizi değnekle kovalamadı oğlum. <gülüyor> Bak hala adamın arkasından konuşuyorsun. <gülüyor> Canım Aa, Islak sopayla kovaladı ya. Lütfen. Islak odunla. <gülüyor> Haluk Bey'in arkasından konuşmuyor. Aaa herkesi de seviyor ya. Bir ben tanışamadım galiba senin babanla babam yani sağ olsun çok saygıdeğer bir insandır. Hergiller düzgün eder. <gülüyor> yani eee Septi'de kafa sallıyoruz öyle Septi'de. Siz nereden geliyorsunuz? Eee merkezindeki şehirlerden. <gülüyor> merkezinden, merkezinden daha mesela. Çeylaksın merkezinden. Aynı. Ya konu. başkentten değiliz öyle söyleyeyim. Ha. Hı. Hmm. Kırsaldan. <gülüyor> ne çey mi? Aristokrat baba. Toprağım var. Ee, toprak sahibi. Serifleri var. Evet evet. Ama şey değil, bürokrat değil. Tamam, nereye gidiyorsunuz? Ee, Belkan kasabasına doğru gidiyoruz. Neden? Babamın bana verdiği bir işi yapmak için isimliyim. Ne işi? Sonra da tespihini çıkarıyor, sallıyor. Dedesinin orada bir evi var da ona bakacağız. Hmm, aynen. Değerli. Dedelerden kalma tamam. bir mevzu işte. Hı hı, tamam, tamam. Az kaderdesiniz. Tamam. Oralı değiliz, dedenin orada toprağı varmış onunla ilgili bir şey dediler. Ben de detaylı gidince öğreneceğim. Ne olmuş dedem? Ya paşa dedem, Allah rahmet eylesin Azmodeos'un katını çıkmış da. İnmiş mi diyebiliriz? <gülüyor> Kaç kat itmiş acaba? Artık bilmiyorum ona yani... Az... Biliyorsun 9 katlı. mı? <gülüyor> Azmodeos'un nereye iyi şey... Allah rahmet eyliyor hem de... ne <gülüyor> Demek rahmet eylememiş bence. Oooo! Sizin terklişeysen ona öpeş. Rahmet eyleseydin bence orada olmazdı çünkü. Azmodeos'la yapılan anlaşmalar karşılığında hangi kata gittiyse bilmiyorum aslında. <gülüyor> Peki, okey. Mı? Baktırabiliriz. Oluyor mu? Yalnız baktırıyorsa ben bu adamın yanında şöyle duruyorum. <gülüyor> Baktırabiliyorsa gerçekten. O, o bakacak o. adamı bulacağım. Ben o kare tek evet. gelirim. Ha. ha. Bak, gene de düğünümüzde fazla <gülüyor> duracağız. Gene de. Ya tabii bu daha kasabalarda öyle bir şey bulamam. Şehre inmemiz lazım. Ha, yok, yok. Evet, evet. nereye gittin? Adam hep tahminler yürütmek bizim için yeterli. Güvara kadar. o giderken gerisinde de bize bazı işte insani şeyler bırakmış böyle. fani şeyler. Ne? Ne? Ben sevdim ne? ya, size bir şey diyeceğim diye şöyle böyle duvarını bir tıklatıyor arabanın. Bu herifte bir yamukluk var he. Yoksa yamukluk yok, yok mu ya? Evet o kanayı nereden vardın? Bu ne? herif e, ben artık insan sarhofyım. Gözümden baktım başka... mı yamuk adamı tanırım. Aa şimdi ne gibi bir problem var? Ya çıkaracağız. Vardır yani, bir, bir şey. Bir problem var ama ne olduğunu çıkartamam. Tabii canım. Abi hmm. şimdi her pro içini, miski içini, böyle mistery şapka takanı, şey yapmazsak, yardım etmezsek de çok teşekkür ederim. Bence adamı toplumda asmak lazım. Ama her şey sadece buralı işine bakmaya çalışan birisi de olabilir. Bindiğiniz... Akları var, arabası eski, belki <gülüyor> bu meslekte bir şeyi vardır, belki sadece arabacıkt yapmak isteyen bir insandır. O zaman öyle çıkar. Bizim <gülüyor> sorgulayalım da. Bindiğimiz dalı kesmesek. Hani Doğru söylüyor. Belhaima varalım. Vardıktan sonra toplumda nasıl orada aslında kaban duruz orada. O sırada şey e Ozan, Ozan Munir böyle. abi siz neden bahsediyorsunuz? Adamas mı Johnny? Güzel. Yalnız belheme ben bu işi şey bırakmak istemiyorum. Oradın birekrosuyla uğraşamam. O kağıt işlerini dolduramam. Saçmalama ya bin dil dolu kesmeyeceğiz. Nani konuşmuyor mu diyor? Ben halamı bırakmazsam ne Ya tamam orda ne yapacaksın? Yani nüfuzumuz oraya kadar işler mi bilmiyorum değilim de. Ben araya girerim GPS'le. Soyluluğu mu kullanır? Bürokrasiyeden birazcık çekerim. Çok lazımsa. Hı? Ayrıca şey, bu bulutlara baktım zaman akşam yağmur çok kötü olacak. Yok da arabamız arabaçısız kalır. Arabacı neredeymiş? Sormadım. Ben tanışmadım ben Ay akrabaları varsa korurlar bunu Berhem de. Bence girmeden indirmemiz ya yani kötü birisi. iş. Aa kötü birisi. Kötü bir işse akrabaları varsa daha kötü bir Artı biz nerde sorgulaycaz bunu bu arada? Yol Yolda bilmem. Şey... Çiğaparız, şey arabayı evet. bir kenara Arka çekeriz. Sonra nasıl gideceksin? Yağmur, oradan, Ya araba kullanabilen yok mu aramızdan? Yok. yok. Hı -hı. Ben hiç anlamadım ama hava durumundan andanıyım. Ya, yani bir kere denemiştiğimiz var ama... Hayır yok. Kuluklara <gülüyor> baktığın zaman... Akşam e, sen çok üzüldüm. <gülüyor> <ya. gülüyor> Güvenemedim. <gülüyor> çok. Yağmur hep yağıyor. Buranın coğrafyası böyle. Öyle. Hiç yağmur daha masa belki denerim. İklimin böyle. İşte bu çok toprak çamur. Kaygan zemin, arabayı da tanımıyoruz. Sıkıntı olabilir bizim için. gidemeyiz. Abi Alman şey. teknosu kaymaz mı ya? Ne alt tuşu sağa aldı. Ya var mı ya amına abi? devrilir, bir şey olur. Tabii. Yangın çıkar. Beloz. Yok sensörü filan da var. Patlaması. Aslında olacak. Kerem da yangın çıkırmadı zaten. Bir ikna et. Nasıl mahir olacağız ya? Okay. I tried. Da da da da. Ta ta ta ta. Sen edemezsen see ben edeyim. Let's see how this goes. Ah. Ben de görmüyorum. Okey 9. O zaman <gülüyor> şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz Belhayma gelmeden şöyle bir yarım saat kalalım. Yarım saat çok az değil. Yok yok. Fazla çok saçmalamayın fazla. ya. Çok fazla. Çok fazla. fazla. İyi iyi. Yarım saat. Ya ufukta Belhaim'i görünce şey yaparız. Ne yapalım. Ya, bak biz ineriz sonra sen nasıl yargılıyorsan yargılarsın kardeşim. Aa nasıl yani devletimizin bir engüütörünü yalnız mı bırakalım burada görevinin başında? O bize bize ihtiyaç duymayacak kadar yetenekli birine bence. Bence aynı fikirdeyim. Olsun onun yanında bulunmak bizim vazifemiz vatandaş olarak. Evet. Adam vatandaşlara mobilizetme belgem var diye çantasını açık bir belge göstereyim. O güzel. Ne belgesi var. Bakabilir miyim? Mi? Ya direkt e, asmediyos tapınan e, mühürlü falan ya gerçekten ciddi bir belge. Hmm. Adamın engüütör belgesi. Yani. Kılıç tutanları göreve çağırabileceği gibi böyle bir şeyler diyeceğim. Aramızda kılıcı olan yok galiba. Ben de mesela Hı. ben de... Baton girişi silah tutan manasında <gülüyor> kılıç yok. Tamam valla mı? Valla mı diyor? Çok enteresanmış. Hadi çeliye aktarız çeli. mobilizing arkadaşlar hadi. Sen diyorsun ki orada ben o zaman şöyle yapalım. Ee, dediğimiz gibi aynen. Sen söyledi çok haklısın. Bence de bürokrasiyi dolaşmanın hiç mi gereği yok. Ee, yaklaştığımız zaman Aynı şekilde seni söylediğinde arabayı durdururuz, ondan sonra orada. Ya tamam problem yok, bu röpratıyla Bence o yani şey Burada çok fazla Andoran ajanı var. Ha, doğru. Her 5 kişiden biri Andoran ajanı diyorlar. Biz bu arada 6 kişiyiz. Şey. 6 kişiyiz. Abi neden bahsediyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> ben tam bir şeye bakıyorum sen bize bir Andoran şarkısı çalsın mı? Andoran şarkısı, Andoran şarkısı ben bilmiyordum <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim biliyorum Çelik şarkısı çaldı Yemin ederim bilmiyorum <gülüyor> Septumus sana böyle yapıyor evet, <gülüyor> <gülüyor> Eller titreyerek çıkarıyor böyle Akordunu falan kontrol ediyor O zaman ben size bir Özdemir Erdoğan çalıyım <gülüyor> Ben biliyorsam <gülüyor> işçi şey geliyor Dınk dınk dınk diye Çek tehlikesi değil mi? mi bu şarkı? Elif evet. <gülüyor> evet. yemeği. Evet. Sesini söyleneceğim. Okey Ben de 10 o zaman. Okey güzel. Arkadan gurbe çalıyor. Dur. dum dum dum. Ben 10. Dı böyle... Ben <gülüyor> daha yüksek attım. Ben 10 yani. yani adam döktürdü. Şey, şarkıyı şey, tam bilmiyorum ama melodi eşliyor. Hani ya adam o kadar güzel çalıyor ki bozmamak için arada bazen susuyorsun. Tamam, tamam. Muhteşem çalıyor. Yani Septimus'u bir duygulandırdı abi be. Geçen Başka bir oldu. hayatta daha güzel çaldığımı hayal ederek konuşurumunu devam edeceğim. Bu şekilde güzel e, işte çelak daha Yol, dağ, dağ yollarını aşıyorsunuz. Ondan sonra tabii burası dağlık arazi olduğu için güneş erken dağların arkasında kaybolmaya başlıyor. Ve bir anda tabi gökyüzü gözükmüyor. Komple siyah bulut ve sürekli bir sağanak yağmış. Yağmur arada bir azalıyor, arada artıyor ama hiç durmuyor ve gökyüzü artık yavaş yavaş kararmaya başlıyor ve kararmaya başladığı zaman sepetimiz kurplayır Yani şöyle bir e, dikeliyor. Ee... Dur. ben de sorayım ne kadar kalmış. Evet. Bir bak bakayım, şeyi görüyorsan uzaktan böyle karanlıkta sen karanlıkta iyi görüyorsun. Hı -hı. Şehri görür gibiyse, kasabayı görür gibiyse şapkayı çıkarıyorum, uçması için yani koyuyorum. Şey kafayı çıkarıp camdan vuruyorum. Vurduğun zaman şey, e, Wolfenstein sonra şöyle bir dönüyor. Ne oluyor? Ne var? Bir sorun mu var? E, kaptan, ne kadar yolumuz kaldı? Yani bir saate vururuz. E, çok güzel, çok güzel. E, şimdi şöyle bir minik sorun var. E, bu arkadaki şey, inküstör arkadaş seni böyle bir sorguya falan çekmek istiyormuş. Ben karışmam, haberin olsun. Haber vermek istedim. <gülüyor> şey yapıyor, e, sana şöyle pıt, pıt pıt diye vuruyor. Şey, adam. Hı -hı. Ee... Yanıma gelebileceğim mi? İsa Çok yolu kalmamış. Ama hmm. bir, bir şey, bir beni bir yanına çağırıyormuş. Karanlıkları düzgün gören birine ihtiyacı varmış. Oha! Dikkat et lan! Araba devam ederken... Sorun olmaz. Çamı açıyorum. Şapkayı bıraktım. Çok akrobatik Senin ne kadar? Artı 7. <gülüyor> tamam. Takvalar atarak ilk önce de oraya, oradan sonra oraya diye yani çok biliyorsunuz. Artık bir şey yapmak istiyorsan zar at. Yoksa normal. yapın. Yok şimdi zarar görüyoruz. Bu da BNF'e oynuyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> hani şey yapıp... Ben da, güvenli da, bir da. şekilde tutunarak yanına çıkabiliyorsun. Okey. Takla atıp taş ki ağaçtan zıplayarak olabilir. Ee, tabii yağmur yağıyor, ıslanıyorsunuz. Oturun şey yerde ıslak, şey. çlop şey. diye ıslak yere oturuyorsunuz. Bir de kıyafet var. <gülüyor> ha, Bu ıslak şey nasıl? Bağırsaklar gitti. Süper kuru ya. O herif bir e, asma diyor sen istiyor. Hı. Evet. İsterseniz kasabaya girmeden indirelim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <değil> <gülüyor> <gülüyor> Bak. Müsaip bir yerde mi indirelim yoksa kapıda olursa katlıyoruz. Neyin var? <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani Wolf Benim Ben ne kadar Seni sevsem de tanıştığımızdan beri Piski içen adamsın, kayık elisin ee, Ama e, Şu anda ben başımı belaya sokmak istemem. Yanımdaki arkadaş da bu hani iki metre olan ee, Bir soydusu soylusu ee, Çok yakın arkadaşımdır Aramı açmak istemiyorum Bu inküstör hiç benim gözüm tutmadı Dün akşam bir buçuk saat bakıştık gerçekten tutmadı ben sonra pişecek kılama yerlerdi. <gülüyor> sus mi çapar, <gülüyor> sus sus diye ağrı bir şey yapıyorum, ağrı bir şey yapıyorum. Zaten ortada, Diago zaten karışık. Ben de bu arada muhabbet yapmak için burcunuz nedir diye muhabbet <gülüyor> Yani ben karışmam. İndirmeyelim, o ne hali varsa görsün ama sana da bir şey yapmasın. Sen sonuçta mesleğini burada düzgünce kazanan. Düzgün bir adama benziyorsun. Bir olay çıkarsa ve taraf olmazsanız ber taraf olursunuz. Müsaitim. E, şansımı ber yani tarafım. Baş taraf. adam değilim anladın mı? Belli. Şey silah taşıyor <gülüyor> gibisin. E, karakolede havalar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Stefan abi iyi mi? Neyse. E, Tutup uzun kılıcını çekiyor. Şşşt. İndir indir indir. Yağmur yağıyor. Pastanlasın. E, <gülüyor> Aptal ne var bu? Bu ne diyor? Ben <gülüyor> <Bunlar gidiyor. gülüyor> Bir şansımı ben tarafta deneyeceğim. Kusura bakma. Eğer ki birinin haksız bir şey yapmaya çalıştığını düşünürsem tabii ki müdahale <gülüyor> ederim ama e, ben olaya karışmak istemiyorum. Hem de en yakın arkadaşımın e, ne, ne taraf seçeceğinden korkuyorum. O yüzden <gülüyor> hiç biz bulaşmayalım. Ben sana önden haber verdim. Sen de hani ben tamam, kendim görevimi Tamam yaptım. yaptım o zaman. Tamam. Atların kayışlarını tekrardan üstü tutuyor. Demin yavaşlamıştı çünkü sen geçerken. Dur <gülüyor> dur dur. Yapıyorum. Ben bir gireyim. Burada ıslanıyorum falan. Tamam. Şak bak. Orada şak Ay <gülüyor> <Her şeyden gülüyor> <gülüyor> bir... Ayy! şunu! Adamın arabasına müdahale Arabayı yoldan Aynen öyle. Atlar dönüp bakıyor. <gülüyor> <Yani> Eyy! <ben ben, gülüyor> Eyy! Ne yaptılarsa... Ben, <gülüyor> namları kaldırıyorlar böyle. Abiciğim Abicim, saygılar abi. Özür dilerim <gülüyor> abi diyorum. Dwarven'da neden olmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tık evet. Arka evet. ayaklara devam ediyorlar her taraftan öyle. Ben <gülüyor> yani tek bir hareketle arkaya şöyle sarıyorum. Arkaya geçtiğinde anda kapıyı kapamadan adam şaklatıyor ve araba bir anda hızlanıyor hmm. geriye çarpıyorsunuz kapı açılıyor yani. Hmm. Yani kapamak için dışarı çık. Ha ben öyle mi geçtim? Ha ben camdan yapıyorum diye hayal etmiştim. De. Tamam kapıdan yapayım daha kolaysa. Hmm. Kapıyı... Kaptan kapı arka kapı. <gülüyor> Açık kaldı. Arka kapı kapa. Adam ha ha ha ha diye kapılara atarak, şaklatarak arabaya gittik Şu anda ciddi bir şekilde azarlanıyorsunuz. Ee, ben işte bir konuştum acelemiz var dedim. E Tutu, kapıyı tutup çekmeye çalışıyorum çevir. Bu kadar aceleniz olmasını sen nasıl mı karar verdin buna? Böyle bir <gülüyor> zorluğuna. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, sen Koç burcunu verdin. Başla. Burada beni de yalanmaz durmadan diyor bak. Koç başına da. Kapı kapatabiliyor musun? Evet, evet tamam. Hızlı hızlı gidiyor. Evet, kapıyı kapatıyorum. Araba getirdik zannediyor. Ne oldu lan? Eee kimde bu? Söptüm diyor. diyor. Ee, abi dedim işte bizim aceleniz <gülüyor> var. Şey hız, hızlı zandım dedim. İşte hızlandı. Hmm. Şey, e, hava karardı şey oldu burada. Hayır oldu kalmış. İşte Ben hep giyittim Bir saat daha görmedim de bir saat falan diyordu. Yani e, şu anda herhalde bu tempoda 45 dakika olur. Tamam o zaman e, sorgulama planımı e, yani şeye gelince diye anlaşmıştık. ya sen. Olur olur sen nasıl istiyorsan ayarlarız. biz. Öyle mi? Ya kafandakine göre. O zaman 25 e, dakika mı diyorsun? Bilmem. Bir yarım saat geçsin. Eee ne sonra yapacağız arabayı bir şekilde durduralım. Nasıl, nasıl? durduracaksın? Abi çomak sokarız tekerleğe bir şey yaparız. Durur. Arkadaşın tuvalete geldi deriz. <gülüyor> Mesela. Kafayı bir çıkar. Şurada uçurum Görüyor musun? E, tamam. Bu Yok, da çomak, çomak. Hırır bırır da teker bir şey olur. Hayır. A, tamam nasıl durduracaksın? Sen sus durdurdun o zaman. Ya Berheim'e Alman... gelince duracak işte ya. Dakika ya. Alman mühendisi değil mi? Bunun el freni var diye biliyorum ben. El frenini e, mi çekeceksin? Nereden çekeceksin el freni? Abi SS'i falan dememem miyim? Yok. Şaşırdım. 2 metre 15 santim boyun var camdan nasıl çıkacaksın kapıyı nasıl açacaksın? Orada langır langır sallanıyorsunuz. A, Bey ya, abi biraz, biraz yavaşlasan yavaş gel... ama ne yapsak A, acaba? Yok yok iyi böyle. Anamın kahkahaları geliyor ''Aha ha ha ha'' ha Komik bir şaka anlatmıştım da, biliyorum. E, hala biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kesin. <gülüyor> ne dedin Erlendirip? En asla an birileri de, elemiyor. Değil mi? Evet, birazcık şarkı çalsa da biz de eğlensek tekrar. O oh, zaman ben size bir Cem Karaca'dan çalayım bu sefer. Çok güzel, harika. Ben de kurulaneyim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bir taraftan da gidiyoruz aynı zamanda, vaktin geçmesini bekliyoruz. Anadolu o zaman adam. Ve çok da güzel çalıyor. Oh, evet, o, <gülüyor> Biz gibi çıktı. Biz kimi çalayandan böyle bir keyfe geldiniz. İçim şey benim ya. da kendini unuttu böyle. Oh, ne güzel tam çayacaksın. hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman ration'undan takımı çıktı. Ne yapayım ya bundan sonra yani. Evet yarım saat geçti. Ya, duruyor duruyor musun? Hı? Yarım saat <gülüyor> geçti. Arabacıyor musun? <gülüyor> Arabacı ne olur arabayı durdur dur dur dedim anlamıyorum çok yavruyor ya Arabayı durdur dur dedim. Arabayı niye durduruyorum lan? Dur orada dedim. Allah'ım vallahi ben yola çıkacağım. Ya bak Korku durdurmuyorsa <gülüyor> belki bir alamet vardır. Gel <gülüyor> yapmayın. Tamam. Ya. Bir Ve bir anda araba çok hızlı gidiyordu ya. Evet. Bir yanda e, yavaşlamaya başlıyor, sert bir fren yapıyor, Allah. değerleri bir çekiyor, <gülüyor> atlar o ilis ya atlar çişnerek, <gülüyor> diye yaparak, <gülüyor> toprağı kaldırarak e, araba sert bir şekilde yavaşlamaya başlıyor. Arttırdığı barbarlığı deniyor musun ya? Sallanın, sallanın. So, so, soylusun niye? Abi çok barbarlığın şey yapıyorsun. Araba da kavga ya. çıkarttırmadınız zaten. kavgacı bir toplayayım oğlum ben. Neyse yani, bir yanda yani, duruyor. Sakin sakin anlaşılmıştı işte şu <gülüyor> adamlar. <Hadi. gülüyor> Abi o kadar bağırmasaydınız ya, çok büyük tepki olurdu. Söktüm Gerçekten... Hadi! Aksiyon baş ya! Ben... Kapıyı açıp tak yaptım. atıyor. <gülüyor> şey <gülüyor> ya, <yani>, bunlar <gülüyor> soldan <gülüyor> dönüyorlarsa hızlı bir şekilde bunların herkese atlayıp sağdan karavan şey karavancıyla önce bir tamam. konuşmaya çalışacağım. Biz inyecek yani. miyiz? E çıkıyorsunuz şöyle, hafif e, <gülüyor> bir yağmur yağıyor. tarafından çıkmak istiyorum. Sana kazanmış. Kimi hmm. tarafından? Eren'in tarafından tamam. çıkmak istiyorum. E, Sana kazanmış. Ve e, atlar durmuş, kişiye gibi falan yapıyorlar. Dumanlar püskürtüyorlar burunlarında. Ve niye durduk acaba diye sizi sert sert bakıyor atlar. O sırada arabacı da <gülüyor> atlar, ellerini kaldırıyor mu? Ellerini kaldırıyor. <gülüyor> adam, <atlar. elindiriyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaldırıyor arabacı da dönerek bir bakıyor. Ne oldu Pardon, kardeşim? Ne istiyorsunuz? Niye durduk? Yere arabadan indik tabi. Evet direk atların yanına doğru adamı görebileceğimiz bir şey pozisyona geldik yanlara. Ya adam var. tepeden bakıyor. Ben de diğer taraftan ya. Çöktüğümüz seninle mi Ben de arkadaş. Ben de bakıyorum. arabacı. Arabada kal. Sana <gülüyor> aşağı indim vaktim yok. Bu beyefendi Çelikstevletin bir memuru. Sana soracak bazı soruları var. He, bilirim o soruları. Şimdi lütfen arabadan aşağı iner misin? Yani Aa, abi biliyorsan cevap ver de gidelim ya. <gülüyor> Hiçbir bize uğraştırma. <gülüyor> ne demek hayır. İnmiyorum, benim arabam, benim dağım, benim yolum, inmiyom lan. Daha ne demek, demek benim dağım, dağım ya? Mı? Sen kraliçenin dağına nasıl sahiplenirsin böyle? Allah Allah. Sen yaptığımız ellerin arkasını alıyor. Sizin tartışmaz edin ya bu arada. Ben de ara şey diğer taraftan arabacının yanına zaten daha önce de çıkmıştım buraya. Tekrar tırmanıyorum. Arabacı Hı. o arabadan inecek yapıyor böyle bir ultimatum veriyor gözleri. Beyefendi duydun. Yaş ya. Ben inmiyorum lan inmiyorum. Gelmişsin yanına. Ben sizin olayınızı anladım galiba. Ben Wolfgang'ın yanına doğru eğilip şey diyorum. Ya abi işte Bu ne bir lan? Bir arkasına dönüyor. Sen <Gülüyor> tabii arkasından sinsice <Gülüyor> çıktık. Konu konuş konuşmuştuk da. Bir tane geçti. Refleksle vuruyorum. Bak konuşmuştuk bunları. Der, eğer derdin ben bu şey ne denir? Rahatsızlık, <gülüyor> rahatsızlık için seni <gülüyor> ekstra parayla kompansal etmeye hazırım. Arkadaşlara yardımcı ol da Evet bu durumu konuşmuştuk. Ve sen de benim tarafımdan olacaktın değil mi? Diye Septimus'a şöyle bir göz bakışı atıyor. Septimus bir... bir anda şöyle <gülüyor> <söylüyor>. Ne ihanet! <gülüyor> Arkadaşlar bu yani. taraf yok. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Soruları cevap Gerginlik çatı Evet evet tarafı yok. Adama Şimdi ben doğru, o adamı aşağı mı? indireceğim. Bu şey payı olsun. Bizimle... Abi adam elinin tersiyle senin eline bir vuruyor, o üç para diye çamura, boşluğa gidiyor, o ormanda kayboluyor ve e, senin tuttuğu gibi septumusun üzerine doğru fırlatıyor o Aa, bir anda insanüstü kuvvetini hissediyorsun o zaman insanüstü kuvvet derken bir dakika bir dakika bir dakika insanüstü kuvvet derken tarif ediyorum <gülüyor> diye seni attığı zaman sen şşt diye uçuyorsun Abi bu görüntü bana o kadar tanıdık ki çünkü Eren'i böyle arkal kaderinde uçarken çok görmüş <gülüyor> <gülüyor> Derelim Bir şey mi <gülüyor> da, O kadar kuvvetli ki <gülüyor> 20'e 20'e 7. Az var 18 geliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Seni Çok bir fırlatıyorsun, Septumus'a çarpıyorsun. Ee, şu kadar hasar alıyorsun. Septumus'a <gülüyor> beraber çamur içine Sen Septumus bacakları ve ayakları parkları var. Ee, i̇şte üç yiyeyim. hasar alıyorsun. Septumus da bir alıyormuş. Davranıyorum öylese ben. Adamı yukarıda ya, bacağından tutup ben de çamurun içine yapıştırmaya <gülüyor> çalışacağım. Sen e, bu hamle kalkıştığın anda... Adam sana dönüyor ve böyle insan olmayan gözleri parlamaya başlıyor ve bir anda diye kaslarını şişirmeye başlıyor ve elbisesi dikiş yerlerinden çat çat çat atmaya başlıyor. İplikler falan fırlıyor kafadan. Neyse oldu bir saniye. Ve adam Frankenstein canavarı çıktı adam. O diye böyle büyüyor. Senden mi işte? Baba. tutuyorum ya. Tek numarası olan sen misin lan? diyorum Ben de nereye gidiyorum? Dur abi 6 saniye bitmedi turnoy yoruluyo <gülüyor> <gülüyor> Bu yanda bütün kılları, sakalı, kaşları, gözleri pşşşt diye tüyler fışkırmaya başlıyor Burnu falan uzuyor ve bir kurt adam silyetine dönüşüyor Diyorum burnu niye uzadı? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi bakalım>. <gülüyor> <gülüyor> i̇nisiyatif Naneti naneti Ben, ben Recep'ye giremedim Ben Sepp'in üstünden güzel bir inisiyatif Ben güzel muazzam inisiyatifler atıyorum arkadaşlar 18 her, her zaman insettikleme çok güzel atarım. <gülüyor> Yok ben, ben de günün iyi zarayı Benim kaç? 20. Artı var mı? Artı iki? İki saatler var canım. Artı 2. 2 saattir hiç mi zarar atmadık ya? Ha? Evet atmadık. Oyundan bahsediyorum ha. Ben işte orada. oyunun gününden bahsediyorum. Sabahtan beri iki zarar ya. <gülüyor> 18. Canan kaç attın? Ee, toplam 22 var abi? Benim de 20. 20. Eda. 8. 8 İnsettikte 20 atınca bir şey Ekstra tur oluyor. Tur bir daha. kaçma şansın oluyor. <gülüyor> hmm. evet, arkadaşlar. Son içkilerimizi <gülüyor> <çıkılarımızı> içelim. Son <gülüyor> <istiyorsan, değil mi? gülüyor> Günün son. Rakı <Rock> <gülüyor> zaten. Yarım saat önce. O değil de bundan sonra adam kurtadan çıktı. Grubumuz kurt adam olarak devam etmesin hikayemize <gülüyor> beraber. Umarım. Güzel ya. Bir dakika, <gülüyor> likantropi bulaşıcı mıydı? Bulaşıcı. Maalesef. Evet. Kesinlikle. Aynı suyu içmeyelim. Şuradan Şurama <gülüyor> alırsan ısırık. Aynı havadan. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Birisi onu fırlattı ben uzaktayım. Sizin için. Kurt adamı açalım. Adada, Adamın botları evet. şu an elimde. Adamın botları elinde. Botu bir şey bence. kalmadı bence. İhtiyacı kalmadı. Elim bu kadar pençesi çıktı. zaten. Evet, bot botları yırtıldı, kalktı. pençeler çıktı. Pençesinin de hiç bu. botu değil. Bot şey. da başladı. Botu koklarsan, force el tutasın. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Tam konsept olur. O, o bence direkt şey veriyor. Baygınlık var. <gülüyor> o da o da. Bütün <gülüyor> <gülüyor> daha kendine gelemiyorsun gibi. Adama mantıklı sanki. Şimdi biz kurtar ama şey yapacağız. Ne bir şey söyleyeceğim? Biz kurt adama dalmasaydı direkt İngiliz Englistan'dan saydık daha kolay olmayacak mıydı? En azından kurt adamlar... Abi <gülüyor> devlet memurundan <gülüyor> ne istiyorsunuz ya? E, Şehliyeç devlet. devletinin bir memurundan. Peki ben, ben sana başka bir söyleyeyim. Adam işini gücünü kurmuş tek başına oradan minibüsçülük yapıyor her gün bu yağmurun altında. Sen gidip benim emeğini alıp da orada. Gel aşağı biz seni sorgulayacağız din zaman adamı yaptı hak değil mi bize? Adam bana bahsedeceğim. Peki biz şey coştu o da. Hiç. Ben ben bunu söylerken nerede dinliyor benim tarafımda. <gülüyor> Kurt adam olduğunu görünce mi? Ben ben son yarım saattir bunu evet, <gülüyor> evet likantroplar doğaya, doğaya ve toplumumuza aykırı, aykırı yaratıklar. He ya. bu biraz sorsta. Hangisini söyleyeyim? Lanet bu Ya adam hasta hasta. Doktoru götürün %100. Adamı hastalığıyla dalga geçsin ya. Lütfen dinimize caiz değil. Dise biz komatöri girelim. Evet. Kurt adam kıllarını falan çıkardı bir Kurt yarı insana dönüştü ve bir yandan e, senin gözüne kestirir diye üzerine kabucetin de kaldı. Belki tabucun kabuğuna bulatsana. Kabucuğun parçaları elinde kaldı. O yırtıldı tabii. Hançerler çıkınca tabanlar bite gelirim. Arada Hakan var. Altında Septimus var. Beni buluyor. Avantajın var sana. Tabii. <gülüyor> Septimus'u mu? Ay sen ne yaptın? Orası başka bir film mi çeviriyorsun? ya? Yarı çamurun içinde şuan dans ediyorsun. Abi. Birisi üstünde Çıkıracak. bir sağ. Anladım. Pıt pıt. Ateş. altasa. Hı <gülüyor> hı. Don don don don. Herandıra. Okay. <gülüyor> hep o kadar sesin çıkıyor. Gençler <gülüyor> bu sahneyi gördüm. Yanı kurt adamı dönüştü ve Metin üzerine atladı. Kırks diye şöyle bir ısırdı Oy. dişlerini geçirdi ve Metin <gülüyor> Aramızdaki de 12'yi sen ne ile dişimi <gülüyor> Abi şey Atokon Titans. Eren! <gülüyor> <gülüyor> abi şey aksiyon önce... Titan da sensin ama değil mi? Belki de. Muhtemelen. 3000 sensin spoiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en dev soylu ben olduğum göre evet, Titan ben oluyorum. Abi ee, bak şimdi aksiyon olarak bir önce şey alıyorum. Rage'imi açıyorum. Abi gözlerimden ateşler fışkararak. Sonra... Rage'i hmm, rage. rage. Ee, adamın üzerine zıplayıp çift el de baltamla, battığa baltamla sırtına doğru geçiriyorum. Geçirmeyi deniyorum. <gülüyor> Balta. Ee, toplam on bir. Ah vurdun? Ah. Can. Böldüm ikiye. Yedi, ee, beş daha ee, on, iki. Oh, oluyor? Sen o büyük battal baltanı, <gülüyor> o şekilde bam diye yerleştiriyorsun, tam sırtını yerleştiriyorsun. O kemiğine falan denk geliyor yani. Ortasında. Normal bir insan olsa yarılacaktı. kemikleri kırılıp parçalanacaktı, etrafısa açılacaktı. Kombat. Ama Hayır. bu bir kurt adam. Bir yanda sanki bir çeliğe çarpmış gibi ters tepiyor ve bir iki adım böyle geriye doğru kaygırıyorsun. Drenki mi? Aha. What the fuck? O zaman hiç şey kullanmaya gerek yok ya gençler. Mehmet sıra sende. Bu korkunç sahneyle... <gülüyor> Ayakkabı mı çıkartıp fırladı mı? <gülüyor> <gülüyor> yani Abi kaçıyorsan ayakkabına ihtiyacın olabilir. <gülüyor> <Ve> Kurt <kurtulun>. adam <gülüyor> <Kurtulun. gülüyor> <gülüyor> De şöyle bir sana dönüyor. Göz göze geliyorsunuz diye. Elektrikten, lazerlerden birbirine çarpışıyorlar. Nedense anime olmaya başladı. Hadi bakalım. Atakan Kağan. O mai var mı? Sinir. Tamam tamam. <gülüyor> e daha boyna, oynatmışsın. <gülüyor> Susstukça bize oynamaya devam <gülüyor> Bu arkadaş Zeymen etkileniyor mu, etkilenmiyor mu bir test etmenin zamanı geldi. Evet. Hemen şöyle dönüyorum. Bu arkadaşa doğru ellerimi açıyorum. Ben o sırada bir şeyler söylemeye başlıyorum. Drakonik Lisan'da. Hmm. Eskiler ağlıyor Eskici diye bağırıyorum. Bu sırada yüzümden böyle yeşil bir duman çıkıyor. Arkadaşın etrafına doğru sarılıyor. Ben de bu sırada bir zar atıyorum. Bir de 12 olacak. Evet. 10. Uuu çok güzel vurdun. Ağzının ortasına patlattım seni. <gülüyor> o senin zehrin pışkırıyor evet. üzerine doğru cos diye bir yakıyor bunu derisinin hafif yandığın tüylerinin döküldüğünü fark ediyorsun Oo, yedi yani direkt Oo, ve ıı şey. diye sana dönüyor böyle evet, abi. abi vallahi <gülüyor> oldu. ben sana yapmamıştım ben değil kız çıkıl ve şey, sıra Septimus'da, Septimus bir yandan da kahkahalara boğuluyor. Adam yani kurcaladı ve bir şey çıktı gerçekten. Ahahah hmm. <gülüyor> işte bu be işte bu diye bıçağını çekiyor sonradan seni gösteriyor ama sen tabi rage'den, sinirden ne yaptığını bilmiyorsun da ortaya söylüyorum artık. Ona normal silahlar hasar vermez. Çabuk çantamı alın, çantamda gerekli eşyalar var diyor. O sırada kendi benimdeki bıçağını çekip Pinçakla. hemen sırtına doğru zıplıyor, şak diye saplıyor. Burada Sengeç diye güzel bir action varmış benim için. <gülüyor> <gülüyor> Ona ben. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok güzel vurdu. Bıçak mı? Hı hı. Hançeri cap diye sapladı sarayı. D4 vuruyor, 4 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi vurur. İyi. Ha, bir, bir, hançeri gümüşmüş herifin he. Bu arada evet, hançer vurt diye etini çok güzel bir şekilde Oo. yırttı. Benden ben, daha fazla vurdu. E4'le. Evet. <gülüyor> <Sen, gülüyor> <sen. gülüyor> Balık bıçağı gibi kurtadan bıçağı taşıyor Aynen şimdi. öyle. Adam hazırlıklıymış. Metin sıradı sende. de. Ben. E, Yazdırıyorsun başında bu mücadeleler dönüyor. Hayır, ben buradaki dikkat. Osa da senin sırtına basıyor. Dikkat altına ayağa kalkıyorum. Ha. E, ve işte burada yazan güzel arkadaşla götüm götüm e, karavanın arkasında bir çanta var dediler. <gülüyor> Ona doğru uzaklaşıyorum. E, tamam şey arabaya geçtiğin zaman kapısını açıyorsun ve arabanın içinde sizin Abi ne oluyor ya? Çantayı at, çantayı çabuk. Abi şey, e, sazını atıyor sana. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de sarı. Çantayı alıp atıyor. Çanta bir evrak çantası. Şöyle açılıyor ve içinde neler varmış bir bakalım. He. <gülüyor> patıçıtı. Dada herhalde bu turdan fazla yapamayacağım. Yani içindekileri sayayım sen düşün. bu kuytu'ra kadar. Hani çanta yastık ve turun bitti senin. Kredi kartı, banka ee... kartı. <gülüyor> evet bir takım belgeler, <gülüyor> parşömenler falan. İngilizce için belgesi. Bir takım evet belgeler, parşömenler falan var. Bir asma diyor heykeltıraşı var. Ahşap bir kazık hı. var. Bir çekiç var. Cerrahi aletler var. Hı -hı. Gümüş bir bıçak var. Hı. Gümüş ok var Dört Kaç tane. Hı. Bir tane kırbaç var ve renkli sıvılar dolu bir sürü şey var. Kırbaç mı? Kırbaç. Onu Oraya anladım. girmeyelim ya, şimdisi tamam. adamın özel hayatı var. Buna şey yapmaya gerek yok. <gülüyor> Okey. Tamam. <gülüyor> tamam. Sen ee, bir şey bütün de oynadı. Bitti evet, için bir şey yapmadın yani. Evet, Baktın mı? Guiding boat için bir atak roll atıyorum. Güzel. Let's see. Okey 16 attım. 21 oluyor. Bu Hı -hı. herhalde. Um... Sen o parmağını doğru atıyorsun. Bir dakika. Dur dur dur. Evet, Öyle mesela. büyü çıkmıyor, naklılan naklılmaz. <gülüyor> yeah. yani. Holy Sembolimi tutuyorum ve ondan sonra elimden bir kutsal ışık ona doğru. Ha, tamam, senin elinden bir evet. ışık diyor ve pah diye de vuruyor çünkü 20 güzel bir zarar. <gülüyor> <gülüyor> 46'ymiş ya. 10, 17. Radiant Damage diye hatırlıyorum ben onu. Evet. Hı -hı. Kaç vurdu? <gülüyor> 17. Bütün hasarı tam bir şekilde aldı ve büyük bir çığlık patlattı. Sırtı bayağı yandı, o hmm. senin o kutsal ışığın. Sırtını feci bir şekilde yattı. Artık hani etleri falan gözükmeye başladı ve korkunç bir çığlık atarak sana doğru deniyor. Auu diye tabii kurt bu. De... Gozreh işte böyle vuruyor. Gozreh iyi vuruyor. <gülüyor> Doğa dışı yaratıklara. Doğayı kırabilirsin. Gozreh birazcık da iyileştirse falan ya. Tamam <gülüyor> <Ben> iyileştirir, <gülüyor> iyileştirir. <gülüyor> onu da yaparız. Eda da oynadı. Kurt adam da. Şimdi kurt adam en son kime kinlenmişti? Sana kin. Onu. Onu. Aa, <gülüyor> onu onu buna ama bilmiyorum. Ben şu, aa, abi dur. bu yaptı bu yaptı diye dedim ben. İkinize kinlendi. O zaman sana dönüyor. Vaa <gülüyor> <gülüyor> diye üzerine doğru atlıyor. AC kaçtı? 18. Biraz bir yüksek mi sanki? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kalkanı falan da kullanana koşun diyorum ben. onu. O zaman tamam. Eee ilk pençesini şöyle bir savuruyormuş. Omzunu yırtarak birkaç e, hani zırhının pullarını saçıyor. Aa. Ve ısırıyla atladığı zaman sen kalkanını savunuyorsun ve kalkanı dişiyor çat çat çat çat çat diye atıp üzerine diş izleri var. Anlıyorum. Anlıyorum. Trofi tabu mıydın? E bu e buymuş. Canarsa da. Abi gözlerinde hala lepish şu an. Ah balta. deyip böyle savluyorum ee, ve olduğum için ve bu çek için avantaj da var. de var. Oradan da, var. Oradan da var. O ilk C 18 ikincisi 20 olsun o zaman. İkin, i̇kincisi düşük. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> 18 artı 5'ten 23 adama sarılıyor. Kafa kol. Aa ben de güzel attım ucu ucuna. Çok kuvvetli bir şey. Ya yani bir insanüstü bir kuvvet olduğunu hissediyorsunuz. Sarılmaya başladığınızda <gülüyor> hiçbir insan böyle sarılmamış. Vallahi tam o böyle sarılmadın. <gülüyor> böyle sar. O sarıl <gülüyor> <gülüyor> Sen onu kafa kola almaya çalışıyorsun ama o kadar güçlüdür. Oo diye yani daha zorlamazsan gal. Yani azıcık kuvvetini bıraksan çıkacak. 4. <gülüyor> Abi Kıspet bir neydi? numaralı kucaklama insanı olmak için böyle çok çalıştım. <gülüyor> evet adamı ıı, yerinde kitledim Mehmet sırasında. Oke. Okay. Samimi arkadaş. Ee, oldu. Hazır o arkadaş oradayken <gülüyor> şu an tutuyor sıkı hareket edemiyor. Ben de yeri gelmişken bir e, elimi şöyle oluştura oluştura diyorum ki ne kadar ekmek o kadar köfte yapıyorum. E, elimdeki kromotik... Şu anda ork var aslında burada bir elmas. Bu elmasla inanış şekilde döne döne döne döne lighting damage arkadaşın ağzının ortasına yıldırması var burada Bir bakayım. 3D8 tamam. olarak burumun ortasına atak şimdi. Rodin? Atak mı sevme? Atak. Tamam o zaman at. şey avantajlı atıyorsun var. 3D8. Hayır. Şey atak. Ha. atak konulmaz okay, okay. şey mı? Adı ne senin? Eee Chromatic Atak As tamam. Tamam. Tamam. Tut tut tut. Şey guiding bolttan. Da. 15. Tek kaçtı. Şamda kayısı. Bir. Yallah. Evet, 15 artı 5, 5 20. 20 olur. Ne güzel. Tamam. Ee, güzel, şey, 3 ile 8. Şu. Güzel olmuş. Şey ben tipini seçiyor musun? Acid, Cold Fire, 8. Lightning, 8. Poison. Taze işte. O yüzden ben seçtim. Tamam. Asla Poison'u seçebilirim. Bir tane evet. daha alabilir mi? Bir tane daha 8 alabilir miyim? Abilerim, mi? abalam, dinenci Bir 8 daha alabilir Bir de. Bir daha alabilir miyim? Kaç şey bitecek? Oo. 27. Wow. Takas çok iyi geldi. Ağzının ortasına patlattım yıldırım'ı. Hakikaten patladı yani. E, Kafayı patlattın Elini doğrulttuğum zaman ellerinden böyle bir yıldırımlar boşalıyor. ALE <gülüyor> VELE <gülüyor> Sen yıldırımı boşalttığın zaman yaratık çarpılıyor <gülüyor> diye bir kemiklerini falan görüyorsun. O çit çit, çit çatlıyor ve şey, bütün tüyleri havalanıyor. Statik elektrikle doluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aaaa. Sıra septum usta. Epilasyon yapılır. <gülüyor> bir de dört, dört vursun bizimkiler 15-17. Yok çok kötü attım. Şey sen böyle tutmuştun ya sen böyle buraya çektiğin zaman bıçağı boşa geldin oğlum çok düzgün tuttan <gülüyor> <gülüyor> <Koyan gülüyor> demiş. Ben bıçak falan önemli değil o dört oku elimle kapıyorum Tamam. Han, şey Karavanın yanından kurt adamı görebileceğim kadar açılırken yürürken yayımı çıkarıyorum O üç ok elimde bir oku şöyle çekip Umarım arkadaşlarımı vurmam diye bir dua ederek <gülüyor> okusalıyorum. <gülüyor> ama oldu böyle zoruk. Evet, bu arada baya yumak olmuşuz. Altta şey, kalanın canı çıksın oynuyorsun. Sanki böyle Gözde'in enerjisi benim okumu doğru yöne götürüyormuş gibi hissediyorum. Aa tabii yani. İçinden yani. geçen. Tabii. Ama orada halbuki mi? Hal kontrastlı. Yes. Çok seremem. güzel. Kapa <gülüyor> sal. 23. Çok başarılı. Ee farkındın farkında mı benim? Farkında mı ne demek? Sinik atak alabilir miyim? Ha alabilirsin tabii. Gerçi aciddiysen. Farklı da. Yani o kombasın kargaşasında beni fark etmedi. Çok güzel. Ne yaptın adam ya? Oo bey. 13 asa. Güzel attı. Eee Pateti. Pateti. Sen şöyle makarnağından çıkıp şöyle. hani kucaklaşmıştınız ya. Böyle o kurtulmak için şöyle arkaya doğru hamle yaptığı zaman kafası kalkıyor ve senin bıraktığın ok fırlayarak tam çenesinden giriyor. Kafatasını delerek oradan bir beyin parçalarını senin suratına püskürtüyor ve Çırt. bir ne? dil parçası falan yere düşüyor ve hayvan o anda can veriyor. Durdur dur pil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben öldürdüm ben. Yok iyi fikir iyi fikir. <gülüyor> <gülüyor> bir anda vücudu kas katı kesiliyor ve sen patates çuvalı gibi yere bırakıyorsun. Boynu kırık Ya He yani boynu kırık mı? Ha, yani yani <gülüyor> şey patates çuvalı Ben Beni neremle <gülüyor> hemen, orayı, hemen orayı kesip ee, alalım. Ben boynuz mu mı? mı? Çizdiler şey mi? Ben şey atıyorum. <gülüyor> ben atayım. Şey, hani, heyecanlı olsun. Ee, Kon mu? Ee. Evet. Artık. Dan, dan, dan. Hmm. Dan, dan, dan, dan, dan. Ben birkaç gün sonra <gülüyor> İyi çok mu kötü? Ben şey yanınıza nefes nefese girdim. Seni seni diye çok korktum. <gülüyor> İyi misin? Ben Eren. kutsal sembol. <gülüyor> <gülüyor> Günden böyle mavi bir ışık sana doğru Oo. şey yapıyor Oo. ve sen Aa. kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bir süren üçümüz şey olduk ya Sevgi Yuma'lı. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? Aa, Aradaki ikiz iyileşiyorsun. Bir, bir elimi orayı tutmayı bırakıyorum lakin yani yine yayımı böyle oraya tutuyorum. Sana bir şey olmadı mı? mi? Arabacı şey, araba değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yo araba kullanıyordu. Ha ha ha ha ha <gülüyor> arkadan gülüyor. Arka fon yapıyor. Ha ha ha ha. Ah, ha, orada çalılara falan sürüyor. Arkadaşım, yani. bakın devletimizin memuru bizi nasıl korudu? Evet. Şu, değil. değil mi? Yok yok. <gülüyor> şey <almadı. gülüyor> güzel güzel. Hayır. Ben, ben, <gülüyor> ben Şöyle tutarım. İç çantanı getirdim. Evet, Çok ben. güzel. Zaten yaptığını gördüm. Heh, aynen. Tebrik ederim. Ee, Çantı şöyle açıp tekrardan kapatıyor. Ben bunlar olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Filmdeki çoku gösterelim. Valla ha, ilk hazırlık gelmişim diyeyim. Evet elin itin köpeğiyle ulaştırdın bizi burada. İşte akşam ah akşam. Fena mı oldu? Fena oldu. Şeyh'in ne kadar yücedir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Bir PC daha bu dünyadan temiz Arkadaşlar önemli bir soru sorayım mı? Arabayı kim kullanacak? Haa. Belki, belki bari biliyorsun. O sırada <gülüyor> babacığın oradan bir ses geliyor. ne oh, noluyor ya yeah. falan diye no, böyle Kapı açılıyor oradan. <gülüyor> bardan... Adam içeride kapı açtılar. Köpeğim var. İnmesiyle beraber oyunu tam bu clipinger'da kesmek kim istiyorum. Kim ediydi lan onu kapatma. Hayır. Ben de aralırım. Devamı haftaya ya. hadi. Hayda. <gülüyor>. Tamam o Bakalım arkadaşlar Belheim'a e ulaşabilecek mi? Evet. <gülüyor> Bagajın arkasından kim çıktı? Kim <gülüyor> Yoksa gerçek arabacı orada mı? 1 <gülüyor> <gülüyor> dakika. Mümkün ha. Evet. Metin acaba sevini tutturdu mu? <Gülüyor> ya da yere düşen 3 altınını bulabilecek mi? <gülüyor> O gitti, gitti yalnız. Ya. <gülüyor> Onu söyleyelim. o, o zaman üçü siliyorum. Tamamdır. O paraları yarın Adam mutluymuş yalnız yani. <gülüyor> silmeyemeyiz o zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet arkadaşlar bir sonraki yayımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <Gülüyor> Süper <gülüyor> harika. <gülüyor>